صَاقَ النَّبِيِّنَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوا فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا الاحترية لولا هدان الله وما توفيقه وعات صامي الله بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سينا محمد وعلى Sallu ala tabiibi qulubina Muhammed Allahu salli ala sayyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Sallu ala şefii'i dunebina Muhammed Allahu salli ala sayyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi E'udubillahi'ş şemi'i'l alim min eş şeytanir recim Rabbi e'udzu bike min وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يشتد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم Hassantukum bil hayyil kayyum illezi la imutu ebeda ve defa'tu anni ve ankumussu ebilâ hevle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl-azîm. Rabbimiz Tebarek ve Teala, ayet-i kerimelerin ve hadis şeriflerin okunacağı, okunmak üzere kurulan bu ilim meclisini müteemmen ve mübarek eylesin. Bizlere fazl-ı keremiyle dünyamız, ahiretimiz, Dinimiz için neler faydalıysa onları konuşabilmeyi, anlatabilmeyi, sizlere de anlayabilmeyi, cümlemize amel edebilmeyi nasip müesser eylesin. Cümlemizi hayırlı işlerde muvaffak eylesin. Şerli işlerden cümlemizi Rabbim e, maniler çıkararak, Rabbim engeller çıkararak şerli işlere... Bizi ulaştırmasın, şerleri bize ulaştırmasın, şerlilerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin, amin, amin. Allah'ım salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellim. Hacı Salih Efendi Hazretleri'nin e, çocukları peş peşe vefat etti. Birkaç ay içinde üç çocuğu birden vefat etti. Hep çoğunun da yaşı 80'i geçmiş. E, bu Geçen gece ziyaretine gittim. İstanbul'da hastanedeydi, Nurullah Efendi, İsmail Fakırullah Efendi'nin küçük kardeşi, o da e, vefat etti. Hac Salih Efendi Hazretlerimizin yanına defnedildi. Allah-u ve Teala, Nurullah Efendi abeyimize de gırg gırg rahmet eylesin, kabrin nur eylesin, derecesini aley eylesin, kıymetli babasına ilhak eylesin. Rabbimiz Tebâreke ve Teala. Dostlarına olan sevgimizle, muhabbetimizle yaşayıp ölmek bize de nasib eylesin. Amin. Ee, hem dersimizin başında tevhid ve zikirle başlayalım. Hem Nurullah Efendi, ağabeyimizin, hem bu cemaatimizin geçmişlerinden müminin müminatın ve bu e, külliyemizin inşasında bir zerre yardımı ve desteği bulunup da şimdi kabirde hediye bekleyenlerin dervahı de için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu la ilahe illallah Muhammedur rasulullah fi kulli lamhatin min nefsin adad ma veşaeu ilmullah Allah Allah Allah cel şanuka ve cel celaluka ya rabbel alamin sen fazlü keremillah bu şehadetlerimizi, tevhidlerimizi bizden kabul eyledikten sonra Nurullah Efendi ağabeyimizin ve bu cemaatin geçmişlerinden müminin müminatın ve bu külliye nişasında emeği bulunan, şimdi kabirde yatanların cümlesine ervahine hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, nurdan tabaklarla emsal-i cibar rahmetleri iddikal eyle, Onların da bu sevap, bu hediye nereden geldi diye şaşırıp sevinmelerini nasip eyle. Amin. Allah'ımız salli aleyhi ve Muhammedin ve alâ ve sallâbü Hayır yapmak lazım. Bir hayır yaparsan, yani ölsen de defterin kapanmaz, sadakayı cariye olur, işte böyle yerler, ilim meclisleri, medreseler, talebe yetiştirmek, kitap hayırı yapmak, o kitaplar okundukça tabii kendi hoca olursan vaz edersin ders okutursun. O ebedi kapanmaz. Talebelerin de, hizmete devam eder. Ama insanların çoğu alim olamaz, muallim olamaz, müderris olamaz. şu e şu zamandaki imkansızlıklar ve sıkıntılar çoğu talip bile olamaz. Talebe bile olma imkanları azaldı. Maddi imkanlar herkes evlenmiş çoluk çocuğa karıştı. Nasıl bakacak, geçinecek? Ancak çoluk çocuğunu küçükken medreseye verirse biraz bir fayda sağlayabilir. Geri kalan şu anda sizin gibi kardeşlerimizin çoğu meşgaleler içerisindesiniz. Allah Teala hayırlı meşguliyetler ihsan eylesin. Çoluk çocuğun nafakasının derdine düşüp de günahlara düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Cemaatten ayrılmaktan, namazı cemaatsiz kılmaktan, kazaya bırakmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Kalan ömrümüzde deftere amalimizin kapanmayacağı sadaka ı cariyeler, hasenat ve salih ameller işlemeye cümlemizi muvaffak eylesin. Bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek müyesser eylesin. Amin, amin, amin, amin. Bak şimdi şurada bir kuruş emeği olanlar vardı. Kabirlerde yatıyorlar. Efendim 30 sene evvel buraya emek etmişler. E şimdi biz ne diyoruz? Burada bir kuruşu bulunanın ruhuna gönderilmek üzere. Allah Teala buranın yapılırken yapılmasında kim ne verdiğini bilir mi? Bilir. Buranın derneği bunun hesabını tutabilir mi? Tutamaz. Kim ne verdiği kaydı var mı? Yok. Ama Allah Teala'da kaydı var mı? Var. Onun için hayır yapan mesele kösteriş yapmamak, riya yapmamak, iyi niyet bulundurmak, taşımak, iyi niyetle salih amel asla çürümez. Yok olmaz. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? El birru la yebla ve zembu ve deyyanu la yemud i'mel maşite kemâ tedînü Ne büyük bir hadis-i şerifte. Eski Osmanlı zamanında okunan hutbelerde Kurban Bayramı Hutbesi, Ramazan Bayramı Hutbesi de bu hadis-i şerif okunurdu. Efendi Hazretleri de bunu okurdu. Şimdi tabi Diyanet ellerine bir şey veriyor, onu okuyorlar. Ancak o vakitteki hutbelerde bu hadis-i şerif illa okunur. Çünkü bu hadis-i şerif her şeyin hulâsasıdır. Ne buyuruyor? El-birru lâ iyilik İyilik çürümez. İyilik çürümez. Salih amel çürümez. Hayır çürümez. İslam'a yardım çürümez. eli sünnete yardım çürümez. Çünkü neden? Sahibi çürür. O da çürümeyen veliler var ama genel manada hepimiz çürüyoruz, çürüyeceğiz. Sahibi çürür, iyiliği çürümez. Çünkü neden? Allahü Teala buyuruyor: Femen yamel miskal ederatin, hayran yara ve men yamel miskal ederatin, şerran yara. Zerre kadar hayır yapsa onu görecek, zerre kadar şer yapsa onu görecek. Zerre ne demek? Toz kadar bile değil. Yani ışık vursa anca görünüyor, Işık, yani normal bu ışıklardan bile görünmüyor, güneş ışığı falan olursa görünüyor. Bu kadar bir hayır şer zayi olmayacak. Hep senin hap'a kadar şey zayi olmuyorsa, kub'a kadar şey zayi olur mu? Hepsi çıkacak. Bu akşam buraya sohbete geldin, sen efendim şimdi meyhaneye gidebilirdin, sinemaya da gidebilirdin, evinde oturup film, dizi izleyebilirdin. Belki gayrimeşrunice işlere gidebilirdin veya mubah işler de olabilir. Çocuk çocuğuna oturup yer yiyebilirdin, içebilirdin, çekirdek çitlerdin falan, onlar mubah. Hanımından çocuğuna otursan, çekirdek çitlesen mubahtır, bazen sevaba bile girer. Ama sen ne yaptın? Kalktın, bir ilim meclisine gideyim, birkaç ayet hadis dinleyeyim diye niyet ettin, geldin. Allah cümlemizi riyadan muhafaza eylesin. Eğer öyleyse bu iyilik çürümeyecek, karşımıza gelecek. İlim meclisleri kadar faziletli olan hiçbir meclisler yok. allah Teala ulemanın meclisinde hazır bulunanlara ahirette ne ikramlar hazırladı? E biz o ulemadan mıyız? Biz o ulemadan değiliz ama o ulemayı sevenlerdeniz. O ulemanın yolunda gidenlerdeniz. O ulemanın bazılarını size nakledenlerdeniz. Şimdi, Efendi Hazretleri'nin ilim meclisi gibi meclisi, Nerede bulacaksın? Bu Efendi Hazretleri'ni bulmak için lazım ki o fazilete erişelim. Biz eriştik elhamdülillah, sizin bir kısmınız yetişemedi, onun sohbetinde bulunamadı. Ama ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Onun yolundan gidenlere devam edeceğiz. Başka bir çaremiz var mı şu anda? Nerede Efendi Hazretleri? Elhamdülillah başımızda Allah eksikliğini göstermesin. Dün gece de ziyaret ettik, elhamdülillah nasiplendik, feyizlendik, Efendi Hazretlerimiz ee, başımızda bulunması bereket olarak, nur olarak yetiyor bize elhamdülillah. Ee, haliyle yaptığı vaazlar, e, diliyle yaptığı vaazlardan daha tesirli mübarek o vaziyette duruyor, zikir üzere, huzur üzere. Bize ne kadar bir yol göstermiş oluyor. Ama ilim alacaksak el i Sünnet Hocaefendilere gidebiliriz. Bunların derslerine, halakalarına, zikirlerine katılabiliriz. Böylece istifade ederiz inşallah. Rabbim de zayi etmeyecek. Neden? E sen Allah'a tercih ediyorsun. Allah sen tercih etmez mi? Din ilmini tercih ediyorsun. İlim tercih ediyorsun. E öbürü film tercih ediyor. Şimdi Mevla görmüyor mu? Bu kulumda bir cumartesi pazara bağlayan tatil gecesini yarın da sabah işe gitmeyeceğine göre bir gece tatili var. Ertesi gün işe gitmediği. Pazar tatili ama ertesi gün iş var. Dolayısıyla böyle bir gecesinde buradan adamın dönüşü bazen bire ikiye patlar. Uzaktan gelen için. Eskişehir'den gelen olur, Afyon'dan, Konya'dan. E şimdi bu insanları Mevla görmüyor mu? Görüyor. Siz beni tercih ettiniz, ben de sizi tercih edeceğim buyuruyor. Burada herkes şu anda efendim, boş vaktini, kıymetli saatini efendim, nerede değerlendirecek? Ben Rabbimi dinleyeyim, ayet dinleyeyim, hadis dinleyeyim. Cübbeli bir şey konuşma etkisine sahip değil. Cübbeli ne biliyordu ne konusu. Mevla ne öğrettiyse, ayetleri okuyacak. Ben de o niyetle geliyorum, sen ilim meclisine, o niyetle gelirse. Ama gösterişe kaçarsan, o dedin, o beğensin. Arkadaş edineyim, çevre edineyim, oradan birkaç kişiden borç alırım, bilmem ne derim. İşte kızını istediğim adam, hocanın sohbetine gidiyor, ben de gideyim onun gözüne görüneyim adamın. Yani kızını istediğimde biz de aynı cemaattanız diyelim falan. Bunlar riyadır. Gizli şirktir. Bunlar ihlası bozar. Bunlar adamı bozar. Bozar oğlu bozar yani. Şirk koşanı gösteriş yapan gizli şirktir. Kafir olmaz. Kafir olmaz ama ameli makbul olmaz. Ameli salih olmaz. Mevla reddeder. Yedi kat semanın fevkinden bile bazı kullanı amellerini indirin aşağı buyuracak. Yedi kat göğün üstünden adamın ameli atılacak yere yani. Çöpten beter. E neden katıştırmış? Bak evliyaullah'tan biri ne diyor? 30 senelik namazımı iade ettim diyor. 30 senelik namazınızı niye iade ettiniz efendi hazretleri dediler. Dedi ki evladım dedi. Ben 30 sene dedi namazı kaçırmak değil, cemaati da kaçırmak değil, birinci safı da kaçırmamış, tek tekbirini de kaçırmamış. 30 sene birinci safı da kaçırmamış. Şimdi zaten siz hiç birinci safı kaçırmıyorsunuz, değil mi? Kaçırıyor musunuz? Niye kaçırmıyorsunuz? Yok, kaçırmıyorsunuz, ben biliyorum. Niye? E cami bomboş zaten, ne zaman gitten birinci safta yer var. <gülüyor> o zaman birinci safı kaçırmamak önemli. Niye? Camiler tıka bas dolu. O zaman, o Evliyaullah'ın dediği zaman camide yer bulamasın biraz geç gidersen. Herkes kılıyor çünkü ve herkes cemaatla kılıyor. Bu benim dediğim okuduğum mesele bin senelik mesele 800 sene evvelki kitapta gördüm ben bunu. 1 yani 1200 bile olabilir 1100 1200 o dönemler yani E şimdi cami demek ne demek yani herkes camide cevaat onun için ne kadar erken geliyor ki birinci sapı kaçırmamak için gidip millete çekil oraya ben geldim diyemez ki o da haram o da günah Demek ki birinci safı 30 sene kaçırmamak. Mesela Evliya Allah'tan bazıları ne buyuruyor? Ben diyor 30 sene, 40 senedir ezanı hep camide dinledim. Dışarıda dinlemedim diyor. Ezanı dışarıda dinlemedim diyor. Zaten birinci safa nasıl gelecek yoksa. Yani onu, onu anlatıyorum. Ama niye seni iade ettim namazlarını dediler. Dedi ki evladım dedi bir gün dedi ikinci safa yetiştim. E ne var bunda? Biz zaten hep 20. saftayız icabında. Ne var bunda dediler? Ah dedi bu nefis dedi. Ne oldu dedi? Ne zaman dedi millet selam verince ön saftakiler falan yan, yan saftakiler falan baktılar ki de, ben ikinci saftayım 30 senedir hep birinci saftayım bu sefer ikinci saftayım. Diye bana böyle biraz bakanlar olunca ben biraz mahcup oldum dedi. Dedim ki nefsime sen niye mahcup oldun? İşkimiştin zinametdin, namazı mı kaçırdın, kazay mı attın? İftidad bile kaçırmamış. İkinci safa yetişmişse namaza o yetişmiş. İftidad ekmeği kaçırmamış. Ama ama çok erken gidemediğinden birinci safta yer kalmamış. Nefsime dedim ki dedim. Sen bu birinci safta otuz senedir Allah için ahiret için kılmış olsaydın ikinci saftacısın diye millet sana bakınca utanmazdın. Çünkü milletin medhi de eşit gelecek, zemmi de eşit gelecek. Beğenseler de eşit gelecek, ne biçim adamsın deseler de eşit gelecek. Allah için yaptığın işte sevsinler, beğensinler e, seni etkilememesi lazım. Madem ki ben ikinci safa kaldığımda Milletin bakışından mahcup oldum, etkilendim. Demek ki 30 senedir birinci saf sakata gitti niyet. Onun için ben 30 senelik namazı bir daha kıldım diyor. Sizde böyle bir durumlar var mı hiç? Ya zaten riya yapacak bir durumumuz da amelimiz yok ki riya yapalım. Riya kim yapar abi? Adamın ameli olur riya yapsın. <gülüyor> Amel yok ki riya yapsın. Bizim bizde şu sorun var. Ne sorun var bizde? Bizde yapmadığımızı söyleme, yapmadığımızı gösteriş yapma sorunu var. Yani bizdeki sorun bir adam amel yapar, gösteriş yaptı mı yapmadı mı? Beğensinler beğenmesinler etkilendim mi etkilenmedi mi? Bu bir sorundur. Bak 30 sene iade ediyor. Bir, ama bizde öyle bir sorunumuz yok. Neden? Amel yok. Ne var? Ne var? Yalan var. Düpedüz yalan var. Teheccüde kalkmaz. Kalktım görüntüsü verir. Adamın biri ne yaptı biliyor musun? İnşallah ben değilimdir. Ben milleti nasıl bilirsin? Kendim gibi demiş. Adam ona teheccüde kalktım mı diye soruyor. O da kalkmamış. Affedersin idrara kalkmış. Teheccüdü demiyor. Kalktım diyor. Maşallah diyor. Gece de geç yatmıştık diyor. Yoldan gelmiştik. Nasıl kalktın diyor. İdrara kalkmış halbuki. Ama teheccüde kalktım demeyince yalan olmuyor ya. Hacı abi niye böyle yapıyorsun diyor. Diyor ki abi kalkmadım dersen o da gevşekten alır, bari o kalksın diyor. Bir de Emri bin yapıyor yani işe bak ya. O biçim yalan uydurdu orada. Benim niyetim iyi diyor, şimdi diyor ben kalkmadım dersen bu da ben de kalkmadım diyecektir diyor, bari utansın o kalksın diyor. Yani şimdi yapmadığın işi yaptığın gibi göstermek var. Ne riyası ya? Yalan var, yalan. Riya yaptığın amelde olur. Şimdi iki verir, yirmi gösterir. Bir yapar, bin anlatır. Yani bildiğin gibi değil. Eskiden ulemanın, evliyanın amelleri, salih amelleri, hayırları, hasenatları, her şey gizli, hiçbir şey göstermez. Nafile namazları bile camide kılmaz. Hep evde kılarlar. Kimse görmesin, etmesin. Adam bütün gün oruç tutuyor. Yani sam Davud'u da geçmiş. Bayram hariç sıralı oruç. Yüzünde oruç hissedilmesin diye yüzüne renkli bir şeyler sürü bilmem ne yapıyor. Bizim millet boşuna makyaj yapıyor, orada canlı kanlı görüneyim diye kendine göre bir tedbir alıyor. Kimse demesin ki ya yüzün niye soluk? Bizde olsa adam hemen ya ben bu kadar yorgunum, azizim hiç de bir sormuyorsunuz ki ne yapıyorsun kardeşim ya. Kaç gündür nafile oruç tutuyorum, o Muharrem onu tutuyorum, şunu tutuyorum. Mevzuyu kendi açıyor. Mevzuyu kendi açıyor, halbuki öbür büyüklerimiz anlaşılmasın diye bin dereden bin su getiriyor. ya. aman oruçlu olduğum anlaşılmasın, nafile namaz kıldığım anlaşılmasın, zikrim anlaşılmasın. Yani Allah bizi cümlemizi riyadan muhafaza etsin. Ben size Allah için geliyorum. Niyetim Allah için size bir şeyler anlatıyorum. Belki bir kişi amel eder, benim için de günahlar, bir şey istiğfar eder, ben de onun hürmetini af olurum diye niyetim budur. Allah beni de başta gösterişten muhafaza etsin. Gösteriş yapacağım bir sermayem de yok ama nefistir, sana da girer, bana da girer. Bütün mesele ihlası temin etmek. Ya Muaz, ehlis dineke ekvikel amelul Kali Ey Muaz ben seni çok severim buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muaz buyuruyor. Dinini halis kıl. Ibadetini, taatini Rabbine tahsis et. Sırf ona ait olsun, kimseden etkilenme. O zaman, az amel yeter sana. Az amel, yeter sana. İki rekat teheccüd, bütün geceyi ihya'ya geçer. Bir amenel rasulü bütün geceyi ihya'ya geçer. Daha ne kadar faziletler var, gecenin tümünü ihya'sa var. Yatsını sabah namazlarını cemaatle kılmak, Sahih-i Müslim bütün geceyi ihya'ya bile geçer. Ama gösteriş yaptıktan sonra beş saat teheccüd kılsan, İki rekatta Kur'an'ı hatmetsen, en kuvvetli hafız olup ama orada bir riya girerse o yetmez sana. Yetmez sana. Dinini halis kıl, ibadetini ihlaslı yap. Ey Muaz, azıcık amel yeter sana. Ne buyuruyor? İhlas esas. Değilse iflas. İhlas esas. İhlas ne kadar lazım? Allah için yapmak, o niyet, o şuur, hiç gösteriş yapmak desinler, beğensinler. İşte o diyor, ana yemektir diyor. Ana yemek o. Tamam mı? Menüdeki ana yemek o. Şimdi ana yemeğe ne kadar tuz lazım? Bir yemeğe ne kadar tuz lazım? Şereşi kadar atıyorsun hemen, çorba hemen tuzlanıyor. Tuzsuz bile olsa değil mi? Şimdi çorbanın suyu mu fazla, attığımız tuz mu fazla, gramaj bakımından? Hangi yemeğe yemek miktarınca tuz atılır, gramınca? Her yemeğe binde biri, ne kadar? Ana yemek tur diyor. Şimdi diyor, senin ihlasın varsa diyor, ana yemeğin var. Ne kadar amel etmen lazım diyor, farzları konuşmuyoruz. Farzlar, vacipler, herkesin mükellefiyeti, meclis. onu konuşmuyoruz. Zaten farzlarda riya olur mu? Olmaz farzları ya, adama diyorsun seni hiç niye camide göremiyorum, riyadan Allah'a sığınırım diyor. <gülüyor> Şapşal mıdır, ne, denen? ne demek istedi şimdi bu? Ya kardeşim, cemaatla, namazı cemaatla kılmak, vacip diyen var, farz diyen var, sünneti mülkede olduğu kesin. Şairi İslam'dandır, sünnen-i hüdadandır, normal sünnetlere benzemez. Sarık sararsın, yetmiş dakika teftal olur, sarmazsın, 70 dakika eksik olur. Ama azap tehdidi yok. Ama cemaati terk edene evini başına yakasım geldi diyor bu hadisinde Çok büyük azap tehdidi var E cemaat böyle bir şey sen ne diyor Riya yapmayayım diye ben diyor gelmiyorum diyor Ya kardeşim Cemaatla namaz zaten cemaatla kılmak namaz farz Cemaatla kılmak vacip Ayarında bir sünneti müvekkede Bazı ulema zaten vacip farz diyen de var Yani mezhepler içerisinde E sen bu durumda bunda gösteriş olmaz ki Zekat veriyor e zekat verirken gösteriş olur mu? Tehlike yok. İnsan zekatı açıktan verebilir. Zaten açıktan da vermediğin zaman da bütün millet senin aleyhine konuşur. Derler ki ne cimri adam, bilmem ne. Hiç zekat verirken görmedim diyor. Ben bunları duyuyordum yani etrafımda. İnsanlar konuşuyorlardı. Falan kişi çok büyük bir alimin evliyanın oğlu, çok da zengin ama... Bir kişiye bir kuruş verirken görmedik diye Müslümanlar konuşuyorlardı. Müslümanları konuşturmak da günah. Zekatı farz olduğu için açık verirsin ama Arşın gölgesine girecek yedi zümreden birisi çok gizli sadaka verir. Orada zekat demiyor bak. Çok gizli sadaka verir. E sağ elinin verdiğini sol eli bilmez. Bu hadis-i şeriftir yani atasözü değil. Sağ elinin verdiğini Sol eli bilmez. Bunu millet atasözü zannediyor. Bu hadis şeriftir, sahiptir. Yani o kadar gizli ki bu ellen veriyor, bu el bile bilmeyecek, görmeyecek. O kadar gizli. Ha, onda riya tehlikesi var, nafile olduğu için. Farz ve vacipte riya tehlikesi olmaz. Onun için biz nafile amellerimizi, ibadetlerimizi, ne kadar Allah için taks ederiz? Bunun için de tedbir almak lazım, işte göstermemek lazım. Şimdi amel ne kadar lazım? Nafileleri konuşuyoruz. Diyor ki, Allah'ımızın esas istediği ihlastır. Nafile ameller bunun nesi gibidir diyor? Tuzu gibidir. Yani, yüz rekat kılıp da bir rekatlık ihlas, yüz rekatı kurtarmaz. Ama iki rekat ihlaslı kılarsan, bütün gecenin bin rekatını kurtarır. Anladın mı? Amele diyor. İhlas'a ne kadar amel lazım? İhlas'a ne kadar amel lazım? Yemeğe tuz lazım olduğu kadar. Az bir nafil amel, ihlas varsa yetir, yeterli yekfi diyor. Ama diyor, anladın mı? Ameller çok, herkes senin amellerini konuşacak kadar yani amelin gözüküyor ortada. Ve lakin ihlasın, tuz kadar bir ihlasın yok, bütün ameller boşa gitti. Tuz kadar ihlas bütün yemeği kurtarıyor, bütün amelleri kurtarıyor. Ama bütün ameller dünyayı hayır doldursan, ihlasın yoksa hiçbiri kurtarmıyor. Şimdi biz tasavvufa niye giriyoruz, tarikat hakikatine niye intisap ediyoruz, mürşide niye intisap ediyoruz, Zikir yolunu niye öğreniyoruz? Seyr-i sülük denilen e, işlemleri niye tatbik ediyoruz? Esas maksat ne? tehsil ül ihlas. İhlası kazandırmak. Çünkü kitaptan okumakla ihlas kazanılmıyor. Hocadan dinlemekle ihlas kazanılmıyor. İhlas ne demek? Allah'tan gayrini görmemek demek. Allah'tan gayrini bilmemek, niyete katmamak demek. E niyete katmamak için bunları unutmak lazım. Bunları unutmak için Mevla'yı hatırlamak lazım. Zikir istila edecek. E sen işte o tarikat dersi bir saat, bir buçuk saat, iki saat, rabıtası, murakabesi, tevhidi, zikri falan yukarıki dersler üç saate kadar uzanıyor. Bu dersleri yapan adam temrin yapıyor, alıştırma yapıyor. Niçin? Namazda ihlası temin için. Dışarıda zikri çok yaparsa Hurşit Efendi rahmetullahi aleyh'in tabiriyle motoru çalıştırıyor. Yani kalp çalışıyor. Kalp zikre alışıyor, kalp zikre çalışıyor. Kalp çalışmaya başladığın zaman, namaza durduğu anda da zikir hali geliyor. Mevlan huzurundayım diye hatırlıyor biliyor. Öbür türlü ne oluyor? Öbür türlü soğuk demiri dövüyorsun. Soğuk demiri döversen şekil alabilir mi? Almaz. Isıtacaksın, ısıtacaksın, ısıtacaksın. Ondan sonra demiri hamur gibi şekillendirirsin. Ama soğuk demiri asla şekillendiremezsin. Kalbineyle neyle hararetlendireceksin? Zikirle. E, zikri kimden öğreneceksin? Mürşitten. Kafana göre adam diyor ki ben diyor hadis-i şeriflerdeki bütün zikirleri yapıyorum. Allah'a mübarek etsin. Çok sevap alıyorsun. Bu vaat edilen ecirler zayi olmaz. Riya yapmadıktan sonra. Ama mukarribattan değil. Yani seni Allah'a yaklaştırmıyor. Çünkü Allah Teala ile aramada yetmiş bin hicap var, perde var. Perdelerin kalkması için mutlaka huzur ve huşu üzere, rabıta ve mürakibi üzere yaparsan o kalbe iniyor öbür türlü dilden yüz kere Sıfâna-lâbi âmdî'yi okuyorsun, tamam. Ama bunu okurken neyi düşünüyorsun? Harici zamanda kendini toparlayamayan, seyriçülük vazifelerini beceremeyen, e, tasavvuftaki intisabını güçlendiremeyen adam, namaz kılarken de aklı Mevla'da olamıyor. Nerede kaldı ki bu kadar tarikat dersi yapan, zikir yapanların çoğu bile, çoğu bile namazda o huşu hala temin edemiyorsa, ya sen efendim günde hiç zikretmeden soğuk demiri vur, döversen ne fayda ifade edecek? Ne kâr keşfedeceksin, kazanacaksın? Onun için fesal öyle zikri siz zikrehline sorun. İn tüm la ta'lemu siz eğer bilmiyorsanız. Çünkü ayet bu. Çünkü Mevla buyuruyor ki bu yoldan geçenler var. Bana ulaşanlar var. 70 bin perdeyi aramızdan kaldıranlar var. Bu mesafeleri kat edenler var. Siz yeni bir şeyler keşfetmeye kalkarsanız İsmail Hakkı Burşevi Hazretleri de beyan ediyor. İsmet-i Büyük Şeyh Efendi Hazretleri naklediyor, beyan ediyor. Ne buyuruyor? Bir adam şu anda kendi başına zikretmeye başlasa, mürşitsiz ve bu adam bütün haramlardan sakınsa, bütün günahlardan sakınsa, o zaten şart, olmazsa olmaz. Çünkü neden kalbi tasfiye, nefsi tezkiye? Nefsi temizleyeceksin, kalbi arındıracak Kalbi arındırmak için Günah yapmayacaksın. Çünkü neden? Kalp bir havuz gibidir. Eğer sen o havuzu temizlemek istiyorsan, içindekileri boşaltacaksın. Ondan sonra gelenler de temiz gelmesi lazım. Çünkü oradan tasfiye yapıyorsun, içindekini gönderiyorsun. Ama sen e, geleni, kontrolsüz gelen yine devam ederse pislikler, o zaman ne olmuyor? E, kalp temiz bir havuza dönüşmüyor. Kalp, beytu, el kalbül beytullah, mü'minin kalbi Allah'ın hanesidir. E, arşullah, Allah'ın arşıdır. Hazineullah, Allah'ın hazineleridir. İsmet Kadibullah Hazretleri bunlar hep hadis olarak Risale-i Kudüsü'ye naklediyor. Müminin kalbi diyor, herkesin kalbi demiyor. E tamam da bu kalp temizlenmeden Allah'ın arşı olur mu? Arşta pislik ne arar? E peki bunu nasıl tasfiye edeceksin? E zikirle tasfiye edeceksin. E, tamam da bir günah işlediğin zaman ne oluyor? Temizleyim derken o geldi bir daha batırdı orayı şimdi. Onun için kalp tasfiye olacak, nefis tezkiye olacak. Nefsi kötü huylarından vazgeçer mi? En büyük evliya olsa yine içinde kıpırdaşıyor, yine içinde kıpırdaşıyor. Nereden ne olacak, razıya olacak, merziya olacak? Nefsin basamakları var, o basamakları bitirecek. Yarı yoldan bile geri dönebilir mi? Döner. ne olursa geri dönme şeyi azalıyor. neye kadar nefs-i emmare, nefs-i levvame, nefs-i mülheme. Ya burada üç basamak var, biz daha neredeyiz? Biz inşâAllah levvamedeyizdir, İnşallah lev ikinciye geçmişizdir. Çünkü ikincisi nedir? Yanlış yaptığı zaman vay nasıl yaptım diye tövbe istiğfar edip kendini levmeden, tenkit edendir. Bizim insanlarımızın çoğu ne günahlar, ne yanlışlar yapıyor da iyi ki de yapmışım diyor, zaten emmarede kalmış. Devamlı kötülüğü emrediyor, bir kere de yanlış yaptın istiğfar et bile demiyor, o adam ikinci basamağa hiç gidemiyor zaten. O daha mutmayın ne? Dördüncü basamak. Sen daha ikiye geçtiysen öp başına şükret. Onun için bu ne zaman kalp tasfiye olacak, nefis tezkiye olacak? Bunlar neyle olacak? E ile eline sorun bilmiyorsanız diyor. Şimdi bir insan bugün zikre başlasa hiç namereme bakmayacak, hiç gıybet etmeyecek, hiç dedikodu etmeyecek, yalan demeyecek, iftira atmayacak. Yani bütün haramlardan uzak duracak, günahlardan uzak duracak, mekrullerden uzak duracak. Ondan sonra sırf emirleri yapacak, ibadetleri yapacak, hepsini yapacak. Sonra zikre devam ede ede ede ede ede. Ama mürside bağlanmadan kendi kafasına göre takılacak yani zikirde. Bu adam Allah'a kavuşabilir mi diyor. Bu 70 bin perdeyi aşıp da vasıl olabilir mi diyor. Olur diyor. Ama Evliyaullah bunu tespit etmişler. Ne kadar mesafe var ve bu mesafeler mekandan münezzeh Rabbim perdelerin mesafeleri burada allah Teala Teala'ya ulaşması için ne kadar zaman lazım zikre devam etmesi için sene dört yüzde vasıl olur hey can diyor dört yüz sene günahsız haramsız zikir ve ibadetle meşgul olursa hesabı yapmışlar dört yüz senede Allah'a kavuşuyor var mı bizim dört yüz sene ömrümüz bir de biz 400 senede kaç kere geri döneriz? 400'de kaç kere günaha düşeriz? 4 dakikada 80 günah işleyen adamlarız. Peki biz o zaman zaten bir kürek ileri, iki kürek geri. Bir kürek ileri, beş kürek geri ne 400 diyor? 4000 senede de ulaşamayız ki çünkü arada bozacağız ya. 400 sene dümdüz gidene konuşuluyor bu. Benzin bitmeyecek, fili bitmeyecek, yoluna bir kütük gelmeyecek falan falan. E bu nerede? Sene 4% vasıl olur diyor. Meşayih İsmail Akımbur sevazlerde beyan etmiş bunu. E şimdi o zaman bizim şurada birkaç senelik ömrümüz ya kaldı ya kalmadı. E bazılarımız tasavvufta tarikat dersine basamakları 21 dersin bir basamak 21 senede tamamlanır. Onu tamamlamış olabiliriz zahiren. Yani saatleri ve günleri seneleri doldurmak bakımından erken giren, nasıl erken evlenen işte döl alır, erken çıkayım. E, efendim yol alır hesabı e, 21 derste 21 sene adam e, 40 40 senelik ihvansa değil mi? Ben 12 yaşında intisap ettim. Şimdi gelmişim 57 yaşına. E, ne oldum? El, elde cepte ne var? Vallahi bilmiyorum. Zahire göre bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir muhabbetimiz, bir itikadımız. Elhamdülillah muhafaza ediyoruz. Ama yani öyle perde açılmak, bir şey olmak falan. Ben hiç ne perde açıldığına şahit oldum. Ne 70 bin, ne bir perde böyle. Ama Efendimiz şöyle derdi, evladım derdi, bu dersleri, vazifeleri yaparsan, haramlardan sakınırsan illaki gidiyorsun derdi. İllaki gidiyorsun. Ama derdi, kimisi trene biner, çok uykulu olur, bir dalar, Ankara'da ayrılır, sapancayı görmez derdi. Ama derdi, kimisi de ayık olur, o da derdi, sağa bakar, sola bakar, bir ağaç kaçırmaz derdi. Müfettiş gibi. Onun için keşfe açık olup perdeler açılıyor mu açılmıyor mu görenler uyanık gidenlerdir. Ama derdi öbürleri anlamasa da vazifesini yapıyorsa onlar da derdi efendim dalmış gidenlerdir. Ama maksat Ankara'da inmekse yani Ankara'da da değil inşallah Mekke'de inmek olsun. Maksat Mekke'de inmekse hepsi yolcular Mekke'de inerler derdi. Ha, şunu da beyan edeyim derdi. Uyanık gidenlerde bir tehlike de var. Niye? Arada duraklar var, molalar var, bir yeri beğenirlerse burada da biraz kalalım derler, treni de kaçırabilirler derdi. Onun için yine görmeden gidenler daha selamet giderler derdi. Ama sen dersini yaptın mı, zikrini yaptın mı, haramdan kaçtın mı? Buna bakarlar derdi. Kadde sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim sen sohbetleri hepsi. Zikir eline soracağız. Talimatı alacağız. Zikir talimatını. Anladın mı? Zikirde ne öğrettiler? Şu kadar söyle. En az beş bin kere söyleyeceksin. La ilahe illallah la uzatacaksın. Efendim, meddine rahat edeceksin. Talimine, tecbitine rahat edeceksin. Dakikasına rahat edeceksin. Gözlerini kapacaksın, sağ sola bakmayacaksın. Mevla'yı düş. Düşünme, onun huzurunda olduğunu düşünmeye bakacaksın. Bunun da rabıta ve murakabe yoluyla temin ediliyor. Allah şekilden münezze, haşa şekil veren zındık olur. Bunları beyan ediyor. E sen bu beyanlara riayet edersen, vazifeni yapıyorsan anlar, anlamaz gidersin buyurur. Allah cümlemize Celle Celaluhu ruhlarımızı kabzetmeden evvel bu manevi yolda zatına ulaşmayı nasip eylesin. Amin, amin. Visalini müyesser eylesin, vaslı uryan nasip eylesin, engelsiz, manisiz, bizzat yüce zatının rızasına erişmeyi müyesser eylesin. Amin. Tabi şimdi orada da başka manalar çıkartanlar olabilir onun için. Maksat rızasına ulaşmak. Şimdi ben size ne vaat ettim? Meleklerle ilgili dersi vaat ettim. Rahman, bu arada efendim Geçen bir sohbette, beş evlerde bir sohbet oldu. Orada da beyan ettim. Dedim ki, biz madem kirletmeden duramıyoruz, kalbi bulaştırmadan duramıyoruz, devamlı günahlara müptela oluyoruz, düşüyoruz. Bunun için bazı temizlik yolları söyledim. O temizlik yollarını şimdi anlatacak değilim. Çok da feizli bir sohbet oldu. Eski cemaat ihvanlar hep toplanmıştı. O sohbet perşembe günü inşallah Lalegül'de saat 20'de, akşam 8'de verilecek. Çünkü ben perşembe Gecesi kendim evde mevlidim var, zikirlerimiz var. Çünkü cuma akşamı mevlid kandilidir. Şimdiden Rabbi'ül evvel ayınız mübarek olsun, mevlid-i şerif ayınız mübarek olsun, mevlid geceniz mübarek olsun. Rabbim Habibine sallallahu aleyhi ve sellem çok salavat-ı şerifelerle mamur etmeyi nasip müesser eylesin. Buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resûleallah, salatü vesselamu aleyke ya Habiballah, salatü vesselamu aleyke ya Seyyide'l-Evveline ve'l-Ahirîn. Rabbim Habibi Edib, sallallahu aleyhi ve sellem'in e, Ravza-i ruh şeriflerine vasıl eylesin. Cümlemizden haberdar eylesin. İsimlerimizle, babalarımızın isimleriyle melek başında, kabri şerifinin başında hazır olan ve salavat şerifeyi ile memur olan melek vasıtasıyla şu saatte falan oğlu falan sana selam ediyor ya Resulallah diye selamını bize yade eylesin. Amin, amin, amin, amin. Mevlevvelayı, Mevlid-i Şerif ayı, Salavat-ı Şerif ayi inşallah artaralım. 13'ün perşembe canlı sohbet olmayacak. Cuma akşamı Mevlidi Şerif akşamında Fatih'e gelenlere Mevlidi Şerif kıraatına şahit olacaklar. Efendim Mevlid okunacak akşam yatsı namazı takiben de 8'den sonra da inşallah soh Mevlid sohbeti cumayı cumartesiye bağlayan Mevlid Kandili gecesi olacak. 13'ün perşembe bu 500 evlerdeki sohbeti kaçırmayın, dinleyin. feizli bereketli oldu. Neyi anlattık? Madem kirlenmeden duramıyoruz, nasıl temizleneceğiz? Temizliğin yollarını anlattık. O temizliğin yollarından birinde de şunu söyledik. Onu yani uzun, sohbet belki bir saat 20 dakika. Ama e, bunu hepiniz yapabilirsiniz, kolayınıza gelir diye. Her sabah akşam bir kelimeyi tevhid okuyun, bir tane. Ya hocam ben ben zaten yüz okuyorum, on okuyorum. Kimisi diyecek bin okuyorum. La ilahe illallah Şerikelerde zaten namazı peşin on okuyorum. Ya kardeşim, başka bir şey söylüyoruz. Yani sabah namazından sonra bir de akşam namazından sonra bir kelimeyi devletiyoruz tek. Ama orada neyi hedefleyeceğiz? Şu niyeti tutacağız. Eğer diyor bir kul diyor, ikhlas ile huzur. Çünkü sen beş tane okursan illa kaçırtacaksın. 10 derken hepten aklın gidecek. Yüzde zaten 40 senelik evvelki maceralarını hatırlayacaksın. Dolayısıyla bir diyoruz. Nasıl bir diyor? Çünkü hadis-i şerifte sayı söylemiyor. Hadis-i şerif buyuruyor ki sabah diyor bir kelimeyi i met dile, tazım ile, şöyle yani güzel okur. O şartları ben ilave ediyorum öbür hadislerden bildiğim için. O hadis-i şerifte la ilahe illallah diyor. Sabah okursa diyor. Bir tane de akşam okursa diyor. Allah Teala meleklerine buyurur. Ela fekrinul ahirete bil ula veğfirû Bu sabah bir kelimeyi tevit okumuştu ya. Şimdi akşam da okudu. Siz bu ikisini birbirine yaklaştırın. Ekleyin. Aradaki günahları mahvedin der. Çok kolay bir şey söylüyorum size. Temizlikten bahsederken onu demeden geçemedim. Her Müslümana lazım. Öyle mi? Bu niyetle okuyoruz ama niye? Sabah okurken akşamkiyle eklenecek diye hatırlıyoruz, akşam da okurken sabahkiyle eklenecek niyetiyle oku okuyoruz ve la'yı çekiyoruz. İllallah, illallah demiyoruz. İllallah, orada da ağzımızı açarak illallah, çünkü illallah, illallah öyle de denmez, iki elif çekilmez, bir elif hakkı var ama bizim milletimiz ne yapıyor? İllallah dediği için o bir elifi çekmediğinden lafzayı, celali yanlış okuyor, lafzayı, celal yanlış okunursa da bu kabul olmuyor. Çünkü Rabbimiz isminin eksik okunmasına razı değil. Sen kendi adının eksik okunmasına razı gelir misin? Gelmezsin. O zaman Mevla'nın ismi şerifini ona göre okuyacaksın. Onun için hep temizlik. Her sabah çen bir, birer tane. Geri kalan bin tane çekiyorsa onları çek, ben onu söylemiyorum. Bu şuur ve niyetle. Sabah okuduysan akşama eklenecek, akşam sabah eklenecek. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sabah okuduysan eklenecek. Sabah belki bu niyetle okumadıysan da yine illa kelime-i tebit hepiniz okudunuz. Ha onu dedim adam millete yani. Adam hemen diyor ki, hoca efendi diyor, ben zaten namaz kılıyorum. e Namazda da teyat okuyorum. e ya da eşedi okuyorum. e saysın ona diyor. Aynı bilmem nerelerin dediği gibi, öküzü ölünce, Ya Rabbi dedi, bu benim öküzüme mi yıldırım vurdurmayı buldun, ahırı yaktın dedi. Hele gör sana ne yapacağım dedi, bunu kurbana sayacağım dedi. <gülüyor> yani buna döndük ya. Ya bilal Allah Aylallah diyor, zaten eşediye sayılmaz mı diyor. Ya kardeşim, bir kelime-i da da Yani, tembele iş söylesen, akıl öğretir sana derdi Efendi Hazretleri ya. Şimdi bak, en akıllılar tembellerdir yani. İşi yapmamak için bin tane proje üretir. Halbuki onu konuşanak, konuşmak ve düşünmek daha zor. Ama adam el hareketi yapamıyor ya. Orasını burası kaldıramamak için. Nereden de düşünüyor o kadar şeyi, nasıl da yorum yapıyor o kadar ya? Bu tembellerin hepsi böyledir. Tembele iş söylesen akıl öğretir sana derdi. Ya bir Allah dememek için ne bahane üretiyorsun. Celle şahanehu Celle Celaluhu. Şimdi geldik dersimize. Bana hep hizaya çekin beni, hesaba çekin beni. Sen bize ne vaat ettin? Meleklerle ilgili hadisler okuyacağını vaat ettin. Hadi oku bakalım deyin bana. Siz demezseniz de ben kendime diyeyim. İnşallahı rahman. Siz ben ne konuşsam dinliyorsunuz mübarek adamlar. Sizin gibi cemaat nerede bulunur yani? Ama ben yine sözümde duracağım. Burada meleklerle ilgili kitabı İmam-ı Hazretlerinin hatmedecaz inşallah. Meleklere imanımız artacak inşallah. Meleklerin şefaatına nail olacağız inşallah. Melâike-i Kiram'dan bahsettiğimiz için o melâike-i kiram daha zor oluyorlar. Bazı melekler Allahu Teala'dan izin istiyorlar. Mesela onun görevi yeryüzünde değil. Ama diyor ki ya Rabb'im diyor falan kulun diyor benim bana çok salavat okuyor, selam getiriyor mesela. Mikail Aleyhisselam'a Selam aleyhissalatü vesselam dersen, Aleyhisselam dersen, Cebrail Aleyhisselam dersen ondan sonra efendim hele Azrail aleyhissalama mutlaka söyle zaten. Arayı iyi tut. Ondan sonra o melek diyor ki mesela Ya Rabbi diyor ben diyor bu kulunu ziyaret etmek istiyorum diyor. Mevla soruyor ne halin münasebetin var? Diyor ki Ya Rabbi diyor, bana çok selam okuyor diyor. Onu ziyaret edeceğim diyor. Böyle de hadis-i şeriflerde rivayetlerde gördüm yani. Onun için bu Bursa, bundan sonra Melaike-i Kiram'ın çok hazır olduğu, içtima ettiği sohbet olacak Bursa'nın sohbetleri inşallah. Neden? Melaike-i bahsedilince geliyorlar, hazır oluyorlar. Normalde hepimizin meleği var zaten. Sağımızda yazıcı var, solumuzda yazıcı var. Ondan sonra, efendim, bizi koruyan muhakkıbat, muhafaza melekleri var. 360 ayrı melek var. Herkesin görevlisi var. Bu görevli melekler, sen evliya olmuşsun, eşkıya olmuşsun fark etmez. Hele ki insanı koruyanlar kafirde bile var. İnsanı koruyanlar kafirde bile var. Çünkü neden? İnsanlar yoksa yani asla yaşayamazlar, o kadar tehlike var ki. Helak olurlar. Mevla hep böyle yani tehlikelerden korutuyor. Kimin eceli gelmediyse, eceli gelene kadar. Ama mesela kiramen katibin yazıcı melekler, kafirlerde var mı? Şimdi bunları hepsini bakalım konuşacağız, okuyacağız. Çünkü adamın yarın ahirette kafirlerin terazi mizanı var mı? Yok. Niye yok? Terazi kime korular? İki kefesi olanak orlar. Bu adamda sırf seyyat var. Zaten iyilik de yapsa, yetime de baksat Dula da hayır yapsa, gavursa sevap tarafına konmuyor. Kafirin hiçbir ameli sevap tarafına konmayınca ne olmuyor? Sevap tarafı olmadığından tek kefe kalıyor seyyat tarafı. E tek kefeyle de zaten seçime tek aday girerse seçime tek aday girerse kimse sonuçları merak eder mi? Etmez. Onun için onlarda felan hukuyumulav. Yevmel kıyameti vezne. Kıyamet günü onlara mizan dikmeyeceğiz diyor ayet-i kerimesinde. Ama tabii şimdi kavurun da her yavur bir değil. Öyle yavur var. Köpeğe mama verir. Öyle gavuru var köpeğe tekme atar. Öyle Müslüman da var tabii. Onu da boş ver. Böyle ne azılı Müslümanlar var. Kedileri azap etmekten, köpekleri azap etmekten zevk alan böyle bir acayip sapkın vicdanlı ruhaniyetleri bozuk adamlar türemişler. Yani haberlerde görür, hayvanlara eziyet verir bunlar çok kötü şeyler. Ahirette de çok azaba düşecekler. Ama e şimdi her kafir zalim değildir. Öyle kâfir var, zalimdir öyle kâfir de var, mazlumdur. E şimdi e, cehennemde zalim kâfirle mazlum kâfirin yeri de bir değildir, azabı da bir değildir. Mesela hiçbir kâfir cehennemden çıkamaz ama cömert kâfirle cimri kâfir bir değildir. Cömert de cehennemde bile cömertliği fayda verecektir. Cehennemde bile azabı hafif olacaklar. Neden insanlara iyilik yapmış? Ama yeri cehennemdir, cennete gidemez imanı ameli salih olmadığı için. Bunlar ayrı şeyler. Bu derslerde bunları göreceğiz. Ama inşallah biz Melaki-i Kiram Hazaratı hepimizin demek istiyorum. Etrafımızda yüzlerce var. Kendimiz gelirken onlar da bizden geliyorlar. Göre, Bizimle görevli onlar. Bizimle görevli. Ancak tuvalete girerken bir de hanımınla ilişkiye girerken açık vaziyetteyse o vakit çekiliyorlar. Orada kapını, yani yakın bir yerde görmeyecekleri şekilde bekliyorlar geri kalan da geri kalan her yerde bizimle beraberler. Asla bizden ayrılmıyorlar. Onların hepsinin hakkında inşallah dersler yapılacak. Şimdi melekler e, neden ya, ya, efendim e, yaratılmışlar? Meleklere iman zaten geçen derste konuştuk. Ne kadar önemli olduğunu, imanın şartları sorulduğunda sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ne buyurmuştu? Entümine billahi Allah'a iman edeceksin. Varlığına, birliğine ve melâketi. İkincine geliyor. Meleklere iman. Zaten hadis-i şerif e, ayette, Âmenel Rasûlü'de de, de küllün âmene billahi ve melâketi. Ne geliyor ikincide? iman meleklere iman. Allah Teala, cümlemize fazl keremiyle, kuvvetli, gözle görür gibi iman, nasip eyleyip onlardan da utanma hissini bizlere ihsan eylese. Çünkü utanmadın mı, Allah'tan korkmaz kullandır. E melek de beni görüyor. Zaten adam Allah seni görüyor. Sen şimdi Allah'ın gördüğünü es geçtikten sonra zaten melekten ne tınlamazsın ki yani. Önce Mevla ama tabii insan şahitlerini de çoğaltmamak lazım. Çünkü Allahu Teala şahitlik eder ama sen istiğfar edersen de mağfiret eder. Ama şimdi melekler de görürlerse günahlarını ve onlar da şahit olmuş oluyor. Aleyhine şahitler çoğalıyor. Tabii nasuh tevbesiyle düzgün tövbe yapıp dönebilirsen bir daha da Günahlara dönmezsen o başka. O zaman allah Teala yazıcı meleklere de unuttururum buyuruyor. اِذَا تَعْبَ tevbe تَوْبَةً نَصْرًا اَنْ سَلَّ اللّٰهُ allah Teala sen mesela bir yerde bir günah yaptın. O yaptığın toprak şahit oldu, oturduğun efendim sedir şahit oldu, bina şahit oldu. Her yer topraklar, taşlar şahit oldu, melekler şahit oldu. Hepsi şahit oldu mu yaptığın günah senin şimdi? Ama Allah'a öyle bir tevbe edersen bir daha günaha dönmeyeceğim diye, tevben de sebat edersen Allahu Teala yazıcı meleklere de unutturuyor. Kayıttan da düşürtüyor, sildiriyor. Bütün şahitlerini unutturuyor. Yere de unutturuyor, toprağa da unutturuyor, duvara da unutturuyor. Hangi işte yorganam sarılıydı, battaniyenin üstünde vardı, altında kilim mi var? Hepsine unutturuyor. Yarın ahirete çıktığı zaman aleyhinde bir şahit bırakmıyor Allahu Teala. Neden? Rezil olmasın ahirette diye. Çünkü tevbenin böyle bir silmesi var, mahvetmesi var. Ama yine de en iyi temizlik hiç kirletmemekten geçer. Değil mi? Ne kadar temizlesen de bir iz kalır, bir şey olur. Sen de bir tehlike yaşarsın. Ondan sonra bir onu gösterirler, bir çekerler. Sen onu gördüğün zaman heyecandan ölüm olsa çoktan ölürsün, gidersin. Kalbin çıkacak olur. Çünkü cehenneme girme durum var. Bak sen bunları yapmışsın falan dedikleri anda. Ya hiç öyle bir şey yapmasan sana o o heyecanı bile... Yaşatmazlar. Esasen o heyecanı niye yaşatıyorlar? Kıymetini bildiği Tevbenin kıymetini bildiği Bak bunları yapmışsın. Ey vah yandım diyor. Demek ki kabul olmamış diyor. Yani. Ama Mevlane buyuruyor silin mahvedin diyor. Çünkü dünyada tevbe yapmıştı. Onun için onlar siliniyor. Sen de bu sefer çok seviniyorsun tabii Allah Teala. Adamı sevindirmek istedim önce eşeğini kaybettirir sonra eşeğini buldurunca hamdettirir diye bir mesele var ya yani. Böyle şeyler yapacak ahirette. Sahih hadislerde de geçiyor. Ben size derslerde anlatmıştım. Şimdi, melekler neden yaratılmış, efendim? ham maddeleri nedir, cinler neden yaratılmış, İnsanlar neden yaratılmış, mebdeyi. Felsefeciler, e, onlarda biliyorsunuz e, yani filozoflar, e, her felsefeciye kafir demiyoruz ama felsefenin ekserisi mantığa ve akla dayandığından imanla çelişiyor. He ama Müslüman olup da felsefeyi okuyan, okutan olabilir ama benim imanım Kur'an'a, sünnete bakar. Ayet-i hadiste ne varsa ben orada mantık yürütmem diyen de sorun yoktur. Ama e, tabii ki benim veri, aldığım veriler felsefeye dayanır. ayet hadis benim mantığıma uyarsa alırım, uymazsa atarım diyenler Stalin gibi kafirlerdir. Hal böyle olunca felsefeciler, yani eski kudema, eski felsefeciler demişler ki, efendim melekler cisim değillerdir. Böyle bir ham maddeleri yoktur. Maddi tayinleri yoktur. Alındıkları bir madde yoktur. Onlar böyle görünmeyen, tutulmayan, edilmeyen efendim var sayılan gibi bir şey oluyor. E şimdi varsayı varsayılan bir şey. Ama kimse onları göremez, kimse onları işitemez. Durumuna gittiğin zaman bir şeye var deyip de Var deyip de görülmez, işitilmez, tutulmaz, erişilmez, ulaşılmaz demek yok demenin başka bir yoludur yani. E o zaman melekler var mı? Var. İman edeceğiz mi? Edeceğiz. E bu melekler, allah Teala bunları neden yaratmış yani? Şimdi bunlar mahluktur. Mahluk yaratılmış demek. Yaratılana da ne lazım? Bir e ham madde lazım. Mevla bir maddeden yaratıyor. He. Şimdi onun için hadis-i şerif, Müslimi... Hadis-i şerifi, sahih Müslim, An-i Âişe'de Radıyallahu teâlâne, an Âişe annemiz rivâd ediyor Bu hadis-i şerifi An-i Nebi'yi sallallâhu teâlâ ve sellem Efendimiz buyuruyor, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Hulikatil melâketu min nur Hulikat yaratıldı El melâketu melekler Bizden önce mi yaratıldı? Çok önce yaratıldı İnsanlar yoktu yani Bunun ya delili nedir? E delili zaten Adem Aleyhisselam yaratılmadan evvel, Adem Aleyhisselam yaratılmadan evvel, allah Teala meleklere ne buyurdu? Dersin başında okuduğum had-i kerimeyi buyurdu. Ve izkâle rabbükelil <gülüyor> melâikeyni câ'ilun fil ad halife. Rabbim meleklere dedi ki, ben yeryüzüne bir halife yaratacağım. Yani Adem'i yaratacağım. Yani kendimin, benim yerime, kullarıma işte dinimi öğretecek, İmamlık edecek, efendim şeriatı yaşatacak halife o demek. Birinin halifesi onun yerine iş gören demek. Allahu Teala ben bütün kullarımla görüşmem, kullarıma cemalimi dünyada göstermem, kullarıma da kelamımı işittirmem. Peygamberler göndereceğim. O peygamberleri halife yapacağım. Onlar da kullarıma benim duyurduklarımı risaletlerini mi tebliğ edecekler? Melekler ne dediler? Galeötecelü fiame ve Ya Rabbi bundan evvel cinleri yaratmıştı. E cinler de birbirinden savaş ettiler, ettiler. Yeryüzünü ifsad ettiler bu dünyada insanlardan evvel ilk cinler yaşıyorlardı. Ondan sonra da efendim eee Allahu Teala melekleri gönderdi, cinleri denizlere döktürdü. Fesatlarından, ifsatlarından denizlere döktürdü onları yani. Dünyayı tarumar ettiler. E cinler de görükmüyor etmiyor. Ama melek cini görüyor. E ben cini göremiyorum. E ben cini göremiyorum diye cinler yoktur desem kafir olurum. Çünkü Kur'an'da cin suresi var. Ve ma halaktul cinnevel insanlardan İnsanlardan evvel cinleri yarattığını söylüyor. İlla bugün ancak bana ibadet etsinler. Beni tanısınlar. Bilsizler için halka eyledin buyru. Onun için mükellefler aleminde biz bir tek cinleriyle insanları biliyoruz. Mükellef olarak, melekler zaten mesul mükellef değil, günah işlemeleri e, durumu yok, imtihan yok onlara, masumdurlar. Mükellef olan, masum olmayan insanlarla cinler var. Kur'an-ı Kerim'de onlara, ya maşar al cinni velinsi diye onlara hitap ediyor. Ey cinlerle insanlar topluluğu. Ama cinler bizden evvel yaratıldıkları zaten bu ayet-i kerimeden de anlaşılıyor. Çünkü melekler gaybı bilmiyor. Nereden bildiler ki insan oğlu yaratıldıktan sonra Adem Aleyhisselam'ın oğulları yeryüzünü ifsad edecek ve kan akıtacak? Kan dökeceklerimi mi yaratacaksın diyor. Neden? E cinler önceden aynı şeyi yaptılar. Bunlar da onlardan çok iyi olmayacaklar herhalde. Bunlar da ortalığı karıştıracaklar diyor melekler. E zaten ilk insanın oğlu Adem Aleyhisselam'ın babamızın iki oğlundan biri katil oldu. Hemen Dakka bir, gol bir. Kabil katil oldu. Habil aleyhisselam maktul oldu. İlk yani senaryoda tatbikat başladı. E meleklerin dediği tuttu. E ya Rabbi bunlara, senin ne ihtiyacın var bunlara? Sen bunların ibadetine, namazına mı muhtaçsın? Ve <gülüyor> nehanu nüsebbihu bihamdike ve nukadde ki, Biz seni hamdinle tesbih ediyoruz. Devamlı Subhanallah Allah'a hamdi diyoruz. Ve hiç nefes almadan zikrediyoruz. Uyumuyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz, evlenmiyoruz, doğurmuyoruz, doğrulmuyoruz. Sırf zikir. Meleklere hiçbir mani yok. Meleğin uykusu gelmez, abdesti bozulmaz, bir şey yok. E, e biz seni bu kadar hamd ederken, tesbih ederken ne lazım bunlar diye bizi istemediler. Ama Mevla onlara bir görüş sordu istişare eder gibi. Yoksa onlar Allah Teala'ya isyan etmediler, itiraz etmediler. Ama senin bir büyüğün, alimin, üstadın, şeyhin bile sana dese ki bu usta görüşün nedir? Ben bunu yapayım mı, yapmayayım mı? Sen de sana sorduğu zaman sen de dersen ki efendim işte buna ben bir lüzum görmüyorum. Bu günah değildir. Bu günah değildir. Ama o zat derse ki ben bunu yapacağım. Sen de yok efendim yapamazsın dersen o vakit afaroz olsun. Şimdi e, Mevla öyle sordu. Onlar da dediler ki: "Hamdinle tesbihe devam ediyoruz. Bu yaratacakların, halife yapacakların yine cinler gibi ortalığı karıştırabilirler." dediler. "Kale Allah Teala adına: İnni a'lemu ma alemun. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum." Çünkü neden? O Adem ademi yaratacağım oğullarını zürriyetini yaratacağım Çünkü onlar içinden peygamberler gelecek başta Adem Sofiylah ilk peygamber olacak zaten sonra o zaman meleklere vaz eden Azazil adındaki iblis onlar onu büyük evliya zannediyor onun rengi meydana çıkacak Ondan sonra o yarattığım halifemin Adem'in zürriyetinden müminler olacak kafirler olacak münafıklar olacak Eee? Ondan sonra, e peki ne lazım bunlar? Ne lazım? Beni tanısınlar, bilsinler, ibadet etsinler diye kalitelim. E biz ibadet ediyoruz. Ediyorsunuz ama sizde nefis yok. Sizde şeytan yok. Sizde cihat yok. Sizde mücadele yok. Sen nefes alır verir gibi devamlı zikrediyorsun otomatiğe bağlamışsın. Zaten İnsan nefes almasa ölür, melek zikretmese ölür. Yaşaması ona bağlı. Biz de cennette öyle olacağız. Biz derken cennete girdik de olduk demiyorum. İnşallah cennete Müslümanlar girdikleri zaman şimdiki gibi zikir, ibadet, abdest, namaz yok. Ama ne var? Sıralı zikir var. Bu sıralı zikir neye göre? Neye göre? Ne diyoruz? يُلْهَمُونَ الْتَسْب۪يهِ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَةً Sahih şerifte. Nasıl ki nefes almak, vermek insana hiç zor gelmez. Aslı bronşit hastası değilse normal insan hiç nefes alırken bir kişi duydunuz mu ki? Ya canım çıktı nefes almaktan, vermekten ya. Biraz da nefes almadan bir uyuyalım ya. Ağzımız açık kaldı ya. Var mı böyle diyen? Hiç ben nefes aldığından şikayet eden görmedim. Uyurken de alıyorsun veriyorsun haberin yok. Ayıkken de alıyorsun veriyorsun haberin yok. Çünkü neden? Hasta değilsen göğsün falan rahatsız değilsen nefes insanı yaşatan, tat veren, zevk veren, canını içinde saklayan bir nimet yani. Bundan hangi insan rahatsız olabilir? Şimdi cennette de devamlı tesbih var. Sübhanallah ve Hamdi, Sübhanallah ve Hamdi, Sübhanallah ve Hamdi... Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Yemek yedin Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Allah Allah. Hiç durmak yok ama! Hiç! Ya Hoca ben zor ya böyle şey. Nasıl durmadan zikir ya? biz Ya sen dünya mı zannettin? Sen zannediyorsun ki dünyada 100 kere Sübhanallah ve Hamdi diyene kadar canın çıkıyor. İkide bir tesbih'e bakıyor ya, hala 66 olmadı mı diye, <gülüyor> Allah Allah, yüz kere Sübhanallahü ve Hamdi'yi çekecek, Evliyaullah günlük zikirleri 50 bin, 70 bin, günlük değil, gecelik, Günlük katma. Bandırmada yatan Şeyh'imiz Ali Rıza Bezaz Efendi Kattâsallâhu aşûrruh, 50 bin kelime-i tevhid, 700 Kur'an okumadan sabah namazına çıkmazdı. Onun şeyhi Halilullah Zagravi Hazretleri İsmet Baba dergahımızda yatan İsmet Babamızın mübaşir halifesi 70 kelime-i tevit, 7 cüz Kur'an okumadan sabah namazına çıkmazdı. Onların günlük vazifesini konuşmuyorum. Ya 70 kelime-i tevit. Tay zaman, tayy mekana inanıyoruz tabii. Kerametler haktır. Zamana bir bereket veriliyor. Bizim zamanımız da bereketsiz yani. Bizde hiçbir bereket yok. Ya 100 kere vallahi ben çekiyor. İkide bir tesbih böyle kaldırıyor bakıyor. Ya bakana kadar bitecek zaten ya, böyle bakıyor, bir de iki dakikada düşünüyor kaç tane kalmış diye. Ya oku be, oku git işte ya. Bir Allah diyorsun, ben de seni tenzih ederim, sana hamd ederim. Noksan sıfatlarına münezzetsin. Dinin şeriatın haktır, peygambenin haktır, tesbih ediyorsun ya. Böyle kaldırıyor bakıyorum. Bir tavaf yapıyoruz. Etrafımda benim de oluyor böyle elli kişi, yüz kişi bazen bir. Herkes birbirine soruyor. Kaçtayız? O diyor üçteyiz, o diyor dertteyiz. Bir ihtilaf çıkıyor abi etrafında. Kaçtayız diyor abi diyor. Ya şimdi doğru. Hani yediden fazla yapmak da olmaz şimdi. Tamam orada sayı muhafaza için namazın rekatı gibidir. Sen şimdi dört rekatlık namazı sekiz kılıp mı Yediyi sor. Ya sor da kardeşim. Bazı da kalabalık oluyor. Bazen e, bir saat süren tavaflar var Daha mı olabilir? E adam şimdi bir... Hangi şey yaptı? O da diyor ki beşteyiz. Daha beşte miyiz diyor ya? <gülüyor> bu ne? Bu ne hareket şimdi? Bu daha beşte miyiz ne manaya geliyor? Canımız çıktı bitiremedik ya. Kardeşim ibadettesin. Melekler arşı tavaf ediyor. Beyti Mamur'u tavaf ediyor. Sen burada Kabe'ye nasip olmuşsun. umreye nasip olmuşsun. Hacca nasip olmuşsun. Ne yapacaksın? Gideceksin otelde ya. Yatmağa mı geldin? Birkaç saat uyu. Ama işte Şuur yok, zevk yok, tat yok. Şimdi cennetteki tesbih, ibadet olmadığından, burada ibadet. İbadet olduğu için nefis bir taraftan yükleniyor, şeytan bir taraftan yükleniyor. Düşmanlar seni zorluyor, yüz olmadı mı daha? Efendim ne kadar uzun gitti bugün ya namaz, zikir. Hoca uzattı falan bana da diyor tabii. Şimdi bunları yapıyor. Nefis bir yandan, şeytan bir yandan yapıyor, sen de darlanıyorsun. Bakın bu darlandığı zaman bırakacağım mı, bırakmayacağım mı? Mevla onu bakıyor. Şimdi, melekte böyle bir durum var mı? Yok. Melek sabah, dünya bir yaratılmadan bizden evvel rüka eğilmiş. Sübhani Azim de var ya, onların daha çok tesbihatı var. Meleklerin tesbihat hakkında da bir yani Risale'de onu da konu edeceğim. Çok veri topladım yani. Meleklerin tesbihine biz de yapsak diye birçok tesbihatları var. Şimdi o tesbihat yapıyor, ruküya eğilmiş, daha doğrulmamış, kaç binlerce sene geçmiş dünyadan evvel yaratılmış, kıyamete kadar da rukiyodan kalkmayacak. Sura öfürülünce rukiyodan kalkacak. Ya e bunun beli ağrıyor mu? E i̇şte onun için kıyas edemezsin senin belinden onun belini. O rukiyoda ama cisim olmasa. Melekler cisim olmasa rükûa eğilebilir mi cisim olmayan? Meleklerin cismi olmasa secde yapabilir mi? Secdeye eğilmek için bir şey eğileceksin, kakacaksın, secdeye, cepheni, anlını koyacaksın, anlını olmayan nasıl secde yapacak? Cisim olmasa, Cisim olmasa hadis şerifte arşı taşıyan meleklerin ayakları yedi kat yerin dibinde, boyunları arştan yukarı çıkmış, arş üzerlerine konmuş buyurur mu? Cisim olmasa, şu omzuyla bu boynunun arası 700 senede atlı koşar veyahut da kuş bile, en süratli kuş bile uçar şu aradaki mesafede. Mesafe ne zaman lazım? Cisim olmasa mesafe olur mu? Hah! Demek ki felsefeciler her zaman olduğu gibi yine çuvallamışlar ve melekler cisim değildir demişler. Halbuki cisim. Çünkü allah Teala onları yaratmış. Allah Teala da ne buyurmuş? Ben bilmediklerinizi biliyorum. Siz karıştırmayın. Onlar da buyurmuş ki: Sübhane ke la ilme lena illa ma entel alimul hakim. Bize sormamış. Bize sorsa biz ne derdik? Kıskandığımız bir şey olursa, yapma bunu ya Rabb'i derdik. Ondan sonra Mevla'da ben biliyorum, siz bilmiyorsunuz buyursaydı melek olunca böyle diyorsun. Ama biz olsaydık ne derdik bilmiyorum. Ne derdik? Amam ne sordun o zaman bana derdik. Belki de Sapığız ya yani sapıtıyoruz ya. İnnehu kâne zâlumen cahûlâ diyor. İnsan kadar zalim, insan kadar nankör, insan kadar cahil yaratmadım buyuruyor. Çünkü çok cahil. Ne sordun bana yapmayacaksın madem be debe terbiyesizliğini gösterebilir. Bakma sen o kalu belaya. Kalu belada eleştiriyor Rabbiküm. Rabbiniz ben değil miyim? Başka Rabbiniz mi var? Sorduğu zaman, hepimizi yarattığı zaman Yahudiler de oradaydı, Hristiyanlar da oradaydı. Kafirler, münafıklar, facirler. 72 buçuğu. Hepsi oradaydı. Herkes ne dediler? Rabbimiz, tabi sen bizim Rabbimizsin dediler. Neden? Orada allah Teala celaliyle, heybetiyle tecelli etti. Celaliyle, heybetiyle tecelli edince kolay mı bakalım? Ha işte orada kimisi istemeden secde etti. Galiba bela derken belayı Kimisi içinden evet Rabbimiz sensin dedi, biz onlardanız inşallah. İmanlı ölürsek anlaşılacak. İmansız ölürsek tehlikemiz hala mevcut. İmansız ölürsek 40 senelik hocalığımız, hacılığımız para etmez. O zaman biz de sahtekarmışız orada. Ama imanlı ölen her Müslümanın kalu bela gününde bela derken içinden dediği anlaşılmıştır. Ama şu anda kafir, münafık, fa fasık, fasık katmayalım. Fasık Müslümanın da fasığı var, onu katmayalım. Kafir ve münafık ki kafirden beterdir. Bunların şu anda hepsi bela derken, kalü bela günde bela derken içinden demişler mi? Dememişler. Eğer içlerinden gelerek, Allah'ın korkusundan, heybetinden, orada tecellisinden korkmayarak, samimi bir kalple demiş olsalardı bugün Müslüman olacaklardı. Madem bugün Müslüman değiller, anla ki orada korkudan demişler. Ama onların da yaşayanları hakkında hüküm sabit değildir. Çünkü neden? Ölmeden evvel Müslüman olma ihtimali her gavurun mevcuttur. Dolayısıyla eğer ölmeden imana gelirse, o da yine bela gününde ne demiştir? İçinden demiştir, sonunda meydana çıkmıştır. Bunu böyle anlayacaksın. Yoksa herkes galiba bela gününde Rabbimiz sensin dediler. E şimdi niye bu kadar gavur oldular? İçlerinden demediler, korkudan dediler. İnşallah şu anda göründüğü kadarıyla biz o günde içimizden bela dedik. Öyle görünüyor, şu andaki Müslüman olduğumuzdan öyle görünüyor. Allah son nefesimizle kadar devam edebilmeyi müyesser eylesin. Hüsnü hatimeler ifsan eylesin, hatimelerden muhafaza eylesin. Şimdi o ders uzun. Sonra Adem aslem'a bütün isimleri öğretti, ee, her şeyin ismini öğretti, Adem aslem'i yarattı. Yarattıktan sonra onu onun yaratılışı da acayip bir safa O safahat ayrı bir ders konusu, müstakil bir ders de yapmak lazım. Evrim teorisini yıkan derstir o. Evrim olmadığını, Allah Teala'nın yoktan var ettiğini, çamurdan halk ettiğini, 20 bin 30 bin sene geçmekle gün aşımıyla gece geçmesiyle, efendim topraktan kokuşmuş bir ne olmuş falan, ya cansız bir şey ya. Ya adamın kafası hala basmıyor. Diyor ki biz diyor maymundan evrile evrile evrile çevrile bu vaziyete kadar geldik diyor. Peki bu maymu, öbür maymunlar niye evrilememiş abi? Bir biz mi evrilmişiz ya? Bir bizim babalarımız mı evrilmiş ya? Mustafa İslamoğlu'nun dediği gibi direkt maymundan yaratılmadık ama diyor yukarıda amcaoğlu olabiliriz diyor. Geride diyor geride diyor birleşiyor diyor. Lan geride birleşiyorsa maymun kalmaması lazım. Biz ne olduksa onlar da olması lazımdı. Geriden her kadar birleşiyoruz. Ha şu anda hiç maymun olmasa dünyada, sadece maymunun resmi kalsa, onlar da derler ki bak herkes böyleymiş, şimdi de herkes böyle olmuş. E, maymun var zaten piyasa maymun dolu. Mekke'den Medine'ye giderken her maymunlar sokağa atlıyor ya. Muz alıyoruz da yolda ikram ediyoruz maymunlara ya. Hayvanlar da Medine'ye gidiyoruz diye bizim yolumuza çıkıyor. E sen yani ne antika bir adamsın. Sanki hiç maymun yok da, maymun görmemişlik de <gülüyor> diyorsun bize ki bizim taraf evrildi, bunlar evrilemedi. E bunları da evirelim o zaman, bir mektep kuralım, bir şey yapalım. Amerika mı Amerika bir fon ayırsın, e bunları da evirelim. Onu da bırak, Müslüman'a anlatamıyoruz. Bunu Müslüman söylüyor, diyor ki işte Caner Taslaman bu kafada. Yani Müslümanım diyor tabii. E şimdi adam ne diyorsun? Kardeşim Kur'an çamurdan yaratıldı, topraktan diyor mu diyor? Bunlarda bir de Kur'ancı, hadislere de inan. Allah'tan Kur'an'da yazıyor yani. E Kur'an'da var zaten. Khalqal insane min salsalin ke'l fakhar diyor. Kotkot kot öten diyor, vurdum mu diyor, ses çıkaran diyor. Kuru kara kokmuş çamurdan diyor. Min salsalin min hamein mes diyor. Hepsini anlatıyor. Saksı gibi diyor, kerpiç gibi olmuş diyor. Kuru kara kokmuş çamurdan diyor yarattım diyor. Peki, şimdi hadi kafam basıyor diyorsun maymundan, bu tarafa evrilmiş diyorsun, anladım. Peki, bana öyle bir şey göster. Mesela 5000 bin senelik kayalar var, o kaya akıllanmış mesela. Veya Dünya Kurulu Kulalı bin, yedi bin seneye yaklaştı, kıyamet yedi bin senede kopacak. E sen şimdi bu kadar kaya var, bu kadar efendim kum var, bu kadar tepe var, bu kadar dağ var, cansız bir şey. Toprak cansız. Cansız bir şeyin, kendi kendine canlandığına bir örnek göster. Hadi maymun canlı, oradan buraya evrildi diye yutturuyorsun. Peki Kur'an'a inanıyor musun? İnanıyorum diyorsun. E inanıyorsan bunu çamurdan yarattım diyor. Çamurda hayat görünüyor mu? Şu andaki gibi akıl, mantık, gezmek, tozmak, maymun gibi hareketler görünüyor mu? Çamurda var mı bu canlılık? Yok. Peki bu çamur kaç sene durursa kendi kendine canlanır? Kaç sene durursa canlanır? Canlanır mı? O zaman bana Maymunu göstereceğine bir tane kaya göster, de ki bu adam eskiden kayaydı de, bu adam de kaç sene sonra bunun sülalesi, genetiği kayadan gelmedi, bu adam şimdi de insan olmuştu E Kur'an'a inanıyorum deyip de çamurdan topraktan yaratıldığını beyan eden ayete inanıyorum deyip de nasıl onun Allah Teala'nın yaratması devreye girmeden, o çamura hayat vermesi devreye girmeden idrak vermesi devreye girmeden yaratma devreye girmeden nasıl kendi kendine evrimleşecek devrimleşecek? O zaman ne demen lazım? O çamuru Allah Teala "Kun feyekun ol" dedi zaten diyor. "Halakou min turabin." Ben Adem'i topraktan yarattım. Yani topraktan yarattım derken o şeyini, boyu, bozu her şeyi yerinde efendim 33 lira arşın cennet elinin boyu. Onu diyor topraktan ne yaptım? Şekillendirdim. Can yok, hayat yok, akıl yok, ruh yok. Ne yaptım öyle? Öyle uzun bir zaman bıraktım diyor. Şeytan bile meraklanıyordu, ikide bir geliyordu. Allah bunu niçin yaptı acaba, ne yapacak bundan diyordu. Şeytan geliyordu. Hatta şeytan bir kere tükürdü. Adem Aleyhisselam'ın e, daha ruh verilmeden, yaratılmadan evvelki şekillenmiş haline. Tabi, tükürülüyor. Göbek kısmına, rivayetlerde göbek kısmı geçiyor. O göbek kısmına, ondan sonra işte melekler oradan Allah-u Teala'nın emriyle o kısmı e, aldılar, attılar. O da köpeğin mayası oldu. Köpek de oradan yaratıldı. Onun için insan-köpek ilişkisi, hiçbir hayvanda olmadığı kadar vefa ve sadakat üzere geçerlidir. Köpek de oradan atı, atılan parçadan. İblis'in şeyi karış, karışıklığı olmasın diye onu attırdı. Daha o zaman meleklerle beraber gelirken numara yapıyordu, ha maşallah falan. Melekler bir döndüm markasına, tü, tükürdü. Adem ama oradan taktı kafayı yani kıskanıyor. Ama Allah bunu neye kullanacak, ne işe kullanacak anlamaya çalışıyor ama gaybı bilmiyor iblis. O zaman meleklerin vaizi. Ya burada ne hakikatler zuhur ediyor. هَلَا تَعَلَى الْاِنْسَانُ حَيْنُ مِنَ الدَّهْرِۜ لَمْ يَكُلْ شَيْهَ مَذْكُرَىۜ İnsan üzerine yani Adem'in üzerine uzun zamandan öyle bir zaman geçtiği bizim hakkımızda da bu ayet geçerli ama hiç adı anılır bir şey değildi. Çünkü neden? Adını da bilen yok. allah Teala ona Adem adını takacağını da bilen yok. Bakıyorlar, bakıyorlar, bakıyorlar. Bu nedir, adı nedir, sanı nedir, ne iş yapar, ne, ne yapacak bir şey belli değil. Ha orada saksı duruyor. Ha orada çömlekten saksı duruyor. Ha Adem Aleyhisselam duruyor. Ruh yok ki. Topraktan kalk etti. Ne demek? Tasvir etti. Şeklini, suretini belirledi. Duruyor cansız. Sonra ona buyurdu. Neye buyurdu? Topraktan şekil yaptı. Yaptı. Şeklini yaptı. O Adem'in cesedine, iskeletine ne buyurdu? Kün! Canlı, kanlı, akıllı, şuurlu, ruhlu İnsanoğul feyekûl Birden ruh girdi. Ruh girince nereden girdi? Burnundan girdi. Şimdi bazen bir koku, rüzgar, şu bu burnundan girince ne yapıyorsunuz efendim? Hapşırıyorsunuz. İlk hapşıran Adem Aleyhisselam için. İlk insan olduğuna göre, ondan evvel ben nasıl hapşireyim? Burnundan ruh girdi, Ruh girer girmez hapşırdı. Hapşırınca ne dedi? Allah ona ilham etti. Elhamdülillah dedi, hamdetti. Allah Teala da ona cevap verdi. Yarhamuke Rabbuke. Rabbin sana rahmet etsin ey Adem. Onun için biz birbirimize şimdi Adem Aleyhisselam süriyeti hapşırdığımızda birbirimize elhamdülillah derse, demezse bir şey yok. Adam elhamdülillah demezse sen ona yarhamuke Allah demeyeceksin. Dersen o da sünnete muhalif. Ya o demeyi unuttu. Ben ona yine bir rahmet duası yapayım. Yok öyle bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de iki kişi karşısında. Birine yarhamuke Allah dedi, birine yarhamuke Allah demedi. Dediler ya Resulallah niye buna dedin de buna demedin? Buyurdu ki o elhamdülillah dedi. Onun için dedim. bu demedi, demedi. Allah hamd etmeyene rahmet duası yok. Ha o zaman yarhamuke Allah dersin. O da sana yettiğine hükmullah. İsterse ve yusluhu balekü ilavelisi de var. Benim yanımda hapşırırsanız, ben ilaveli bir dua daha yapıyorum. Sünnette var ama böyle, herkesin yanında hapşırırsanız, boşa da gider belki. Bir rahmet duası bile yapmaktan yapma, habersiz adamların yanında da hapşırmamak lazım, boşa gidiyor. Şimdi, ''Elhamdülillah'' dedi, burnundan girdi. O zamana kadar Adem Aleyhisselam'ın cesedi neden müşekkel, müteşekkil? Toprak. aynı kerpiç, saksı. Ruh girince ne geldi aynı zamanda? Şu şu andaki burnumuzun içindeki kılcal damarlarından, tüylerinden başladı. Et, kemik, deri ve içindeki bütün hücreler ve bütün damarlar orada o anda başladı. Böyle girdi, girdiği yer, ruh girdiği yer aynı şu andaki insanın bütün genetiğindeki bulunan damarları, sinirleri, yapı, ruhla beraber Allah yarattı. Kün feye kün. Ondan sonra ruh böyle yavaş yavaş geldi. Ruh geldi, geldikçe onu bütün... İşte benim canı geldi, hayatı geldi, kanı geldi, filan filan. Ruh geldi beline kadar. Adem Aleyhisselam hemen kalkmak istedi. Bele kadar can gelince kalkmak istedi. Mevla buyurdu ki acele yok. Dur bekle ayaklarına da kan gelsin, can gelsin. O zaman kalkarsın. Onun için ne buyuruyor Kur'an'da? Hulikal insânü min acel. İnsan aceleden yaratıldı. Ne demek? Hamurunda acelecilik var. Nasıl topraktan yaratıldı? Bir de acelecilikten yaratıldı buyuruyor. Acelecilikten yaratıldı. İşte Adem Aleyhisselam hemen kalkmaya davrandığı için. Böyle mezarda da giriyor beline kadar. Ama ölü hiç davranamıyor yani. Çünkü orada tam gelmiyor. Suale cevap verecek kadar geliyor. Oturtuyorlar ama. Oturtuyorlar ama aşağısına can yok. Davranamaz daha. Sevriikum <gülüyor> âyâti. Yakında size ayetlerimi, mucizelerimi, kudretimin eserlerini göstereceğim. Ey dinsiz, imansız, kitapsız kafirler! فَلَا تَسْتَعَجِلُونَ Benden azabınızı, belanızı acele istemeyin. Çok acecilik yapmayın. Sizi ben yarattım, ben yaşatıyorum. Yakında görürsünüz buyuruyor. Şimdi biz inanıyoruz elhamdülillah. Allah belasından cümlemize afiyetler ihsan eylesin. Şimdi Adem Aleyhisselam böyle yaratılışı. Ee, bu... Topraktan yaratılıştaki. Şimdi bu hadis-i şerif bunların hepsini beyan ediyor. Adem Aleyhisselam'a sonra isimleri öğretti. Sonra her şeyin tabak, çanak, at, eşek, affedersin. Hepimizin Adem Aleyhisselam ismini biliyor. Hepimizin. Biz yaratılacağız. Onun çocuğu olalım, olmayalım. Dağlar, taşlar, uluda, çekirge amamları hepsini biliyor. Çünkü Kur'an diyor ki Adem Aleyhisselam'a öğretmediğim bir isim yok. Her şeyi öğretti. Adem Aleyhisselam'daki abuzaya bak. Bütün lügatları öğretti. Bütün dilleri öğretti. Şu anda bu insanlar kaç çeşit lisan konuşuyor? Dil konuşuyor. 72,5 millet diyorsun ama kaç bir, bir, bir, çeşit dil var? Bu kadar diller içerisinde şu anda diyorlar ki dünyada yaşayan ne kadar canlı türü var? Onu araştırmışlar. Ne dediler? İşte bilmiyorum 10 milyon bilmem ne. Yani şu veri var. Her ay mı, her yıl mı kaç yüz bin yeni tür buluyorlar. Canlı türü. Şu anda. Her ay, yıl devam ediyor. Şu andaki hesapları, işte bu araştırmacılar bunu söylüyor. Araştırmacıların, bir profesör anlatıyor bunu. Şu andaki e, hesaplamaya göre... 100 milyon kadar canlı türü tespit edilme durumu müsait oraya gidiyor hesap. Yeni yeni türler tespit ediyorlar, sonra onların resmini alıyorlar bilmem de böcek türleri. Bir böcekler böceklerin bir türleri var. Kaç? Şu anda mı? Bizim internetçi buldu hemen. 8 milyon 700 bin bulunmuş şu ana kadar. 100 milyona kadar da çıkacağı tespit ediliyor. Ne kadar zamanda ne tespit ediyorlarmış onu da söyle bakayım. Ondan sonra dedim sen benim ne zaman öleceğim de bilirsin, onu da sorarım sana. Onu, orada, onu, da, onu da söylüyor Çünkü o haberi buldunsa ben o haberi izledim. Ben öyle internetten bir şey bulamıyorum. Rastladım ben o habere. Evet. İşte ayda mı yılda mı ne dediler kaç yüz bin tür tespit ediliyor. Tamam ne kadar zamanda bilmiyorum kıyamet kopana kadar bunlar zaten tür arayıp devam edecek. Yani kıyamete kadar siz Allah'ın ne türler yarattığını tespit bile edemezsiniz. Zaten ayet kerimede وَيَخْلُكُ مَا لَا Sizin bilmediğiniz daha neler yaratacak diyor Kur'an. Onun için mahlukat اِلَاهِينَ نَامُ mütenahi. Allah ilminin de sayısı belli ama bize göre nerede sayısı belli? Hadi sen daha dikkatinizi çekiyorum. Allah'ımızın yarattığı mahlukatın türlerinin sayısını tespit edememişsin. Ya o her türün, fertlerinin sayısını nasıl tespit edeceksin? Mesela bu türler içinde balık, tamam balık içinde şu kadar var, tamam. Hamsi balığı bir tür diyelim. Hamsi balığının bir türü sadece o sekiz mil, kaç dedin, sekiz milyon mu? Sekiz milyon küsurun içinde o sekiz milyonda hamsi balığı bir tür tek. Peki hamsi balığının fertleri kaç tane? Zaten onu incelemeye teşebbüs bile var mı? Yok. Hazineden bütçe ayırmışlar mı o işe? Ya hazineden bütçe mi ayrılır arkadaş? Böceğin kaç tane olduğu, karıncanın kaç karın karınca bir tür. Karınca bir tür. Bu bir türün kaç ferdi var? Mesela bunlar içinde insan, bu 8 milyon dediği şu ana kadar bulunmuş mahlukat türlerinden, insan kaç tanesi bunun? Bir! Şu kadar yedi milyar varız ya, bu türlerden kaçıyız biz? Bir! Bir türüz biz, bir! Anladın mı? Böyle bir kudret sahibi de. Senede 15.000 bin tür tespit ediliyormuş. Bu türler diyor 100 milyona kadar gidebilir. Çünkü onlar ona göre bir hesap kitap bak olana kadar bulunuyor, o kadar gidiyor. E gidecek de sen senin ömrün yetecek mi? Dünyanın ömrü yeter mi daha? Kaç senedir başlamışlar onu bilmiyorum tabii. Sun ma'ara Sonra isimleri müsemmeyeat melekleri arz eyledi. Feqale buradan bi unvesma in kuntum Eğer siz Adem'den ve zürriyetinden daha hayırlı olduğunuzu iddianızda Allah'a karşı diklenme ve iddia hasta değil de beyanınızda sadık ve doğru konuşan kimseler olduysanız ben size şunları önünüze diziyorum bunların isimlerini bana söyleyin bakalım şimdi Mevla getirmiş meleklerin önüne at bu nedir ismi nedir ne işe yarar soruyor Melekler atı ne bilsin o zaman? Cevap yok. Sonra getiriyor diyelim işte efendim bir sebzeyi. Hadi tefsirlerde bunları yazıyor. Tabak, çanak mesela getiriyor bir çömleği. Bu nedir? İsmi nedir? Ne işe yarar? Melekler hemen diyorlar ki, سُبْحَانَكَ ke عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْ Ya Rabbi sen bize bunları niye soruyorsun? Öğretmedin ki soruyorsun. Sen bize ne öğrettinsen, öğrettiklerinin dışında bizim hiçbir ilmimiz yok. Senin 90 sıfatlardan tenzih ederiz. Biz sana itiraz da etmedik. Adem bizden eftal olduğunu kabul ettik. İnne kendinle Aliyül Her işi hikmetli olan, her yaptığını yerinde yapan, her şeyi en iyi bilen sensin. Peki ey Adem, sen şöyle bakalım şimdi. Bunlar, bunların isimlerini müsemmeyatını. Adem mesela başlıyor. Bu Feres atın adı Arapça ne? Feres. Feres. Türkçesini sor, at diyor. Ya İbranicesini sor, işte neyse dilde. Hangi dilde neyse her lugattan onun adını söylüyor. Sonra neye yarar? Şu işe yarar. Bunu söylüyor? Bu kas'a Türkçesi çanak. Bunu söylüyor. Her şeyin ismini söylüyor. Melekler zaten baştan teslim oldular, hiç çıt yok. Ha gördünüz mü? Ben sizin bilmediklerini biliyorum. Niye? Bunun züriyetinden kafirler de olacak, münafıklar da olacak, fasıklar ama cehennem de var olacak. İmtihan olacak, cihat olacak. Nefisle şeytanla mücadele eden ve bu davayı kazanan insanlar Sizden eftal olacak ey meleklerim sizden eftal olacak. Bu Adem azüriyetten gelen nebiler peygamberler sizin peygamberlerinizden eftal olacak. Neden? Onlar ne sıkıntılar çekerek bu dinimi yaşayacaklar, yaşatacaklar. Sizde hiçbir sıkıntı yok. Nefes alır gibi tespih ediyorsunuz. Fezalla Allahu'l mucahidina alel qaidina ecran Bu ayette bunu beyan ediyor. Cihad edenleri Allah oturanlardan kat kat fazla ecirle üstün kıldı. Burada tabii Vatan müdafaasıdır işgal tehlikesi, Allah muhafaza o zaman e, silahlan, cihat gerekebilir. Ama öbür türlü şimdi bizim cihadımız burada nedir? Askere çağrılan askere gidecek, vazifesini yapacak. Ama nefisle, şeytanla cihat devam ediyor. Askere gidiyorsun, ha şimdi 6 ay indi, 6 ay yapıyorsun, dönüyorsun. Ama namaz mücadelesi, abdest mücadelesi, zikir mücadelesi, harama bakmama mücadelesi, zinaya düşmeme mücadelesi, gıybet yapmama mücadelesi, biter mi? Bez. E meleklerde bu sorun var mı? Yok. 13'ün diyor. Cihad yapanları oturanlardan kat kat üstün kıldım. O zaman melek mi üstün? Beşer mi üstün? Ehli sünnet itikadına göre melekler e, insanların rasulleri, peygamberleri, meleklerin peygamberleri olan Cibril, Mikail ve İsrafil'den üstün. Buna göre Musa Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'dan üstün. Buna göre misallendirelim Nuh Aleyhisselam İsrafil Aleyhisselam'dan üstün. Zaten Azrail Aleyhisselam peygamber değil. Dört büyük meleğin dördü peygamber değil. Üçü peygamberdir melekler arasında. Azrail Aleyhisselam'da Risalet yok. Onun için üç büyük melek peygamber olarak vazifeli oldukları halde bir Eyüp Aleyhisselam. Öyle mi? Efendim, vesair, Elyese aleyhisselam, Zülkifle aleyhisselam, bütün bu peygamberler, bütün peygamberler Cebrail aleyhisselam'dan da, Miki aleyhisselam'dan da, İsrafil aleyhisselam'dan da üstün. Ama Abdülkadir Geylani, Şahin Akşibendil Bukhari, Kadesallahu aleyhi ve Aleyhisselam'dan üstün mü? Değil. İnsanların peygamberleri, meleklerin peygamberlerinden üstün. Ama insanların velileri, meleklerin velilerinden üstün. Mesela, bir Şah-ı Nakşimend, üstün olamaz. Abdülkadir Geylani üstün olamaz, Ahmet Rufa üstün olamaz. Ama meleklerde bunca salihler var. İşte, mukarrab melekler, gün melekler, arşı taşıyanlar vesaire, veli mertebesindeyse hangi melek? Veli mertebesindeyse, en mukarrab melek bile olsa Abdülkadir Geylani ondan üstün. Çünkü insanların velileri, meleklerin velilerinden üstün. Peki, sıradan melâke-i kiram var. Sıradan ne demek? allah Teala her iş için melek yaratıyor. Melekler nasıl yaratıldı da söylüyor şimdi, ne kadar çoğaldıklar. Melekler yaratmış, dolu, sıradan yani, peygamber değil, mukarrab değil. Her işleri meleklere yaptırıyor kurban olduğum. O zaman, Müslümanların avamı, Avam ne demek? Sıradan Müslümanlar. Namaz var, abdest var, işte haramdan sakınıyor. Tamam normal Müslüman ama günahkar. Çünkü Peygamber olmadığına göre her Müslüman günahkardır ama ibadetini, farzını, vacibini yapıyor tabii. Normal bir Müslüman denecek kadar İslamiyeti biliyor, yapıyor. Buna avam deniyor, yani sıradan insan. alim değil, veli değil ama Müslüman. وَاَوَامُمُ beşer اَفْطَلُ مِنْ عَوَامٍ Bu sıradan cami cemaati Müslümanlar var ya, onlar da sıradan meleklerden üstün. Niye? E sıradan meleklerde ve hiçbirinde mükellefiyet yok, mesuliyet yok, cihat yok, mücadele yok. Ama sıradan Müslüman da bir camiye gidene kadar kaç tane harpten çıkıyor? Nefsin şeytanın elinden bir cemaatla namaza gideyim deyip de abdestini alıp da namaza çıkması için bin türlü dereden bin su geliyor, o onları yenerek galip gelerek cemaata gelebiliyor. Şu anda sen burada sohbete geliyorsun, ilim mecliste geliyorsun. Allah Teala meleklere iftihar ediyor sohbete gelenlerle. ilim mecliste katılanlar. Ey benim meleklerim buyuruyor. Toplanın onların etrafını sarın onlara dua edin, istiğfar edin. İnsanlara dua ettiriyor. Ramazan geldiği zaman arşı taşıyan meleklere diyor beni zikretmeyi bırakın. Oruç tutanların dualarına amin demeye bakın. Oruçluların günahları için istiğfar edin. Beni zikretmeyin diyor. Çünkü insan kolay mı imsaktan iftara, e hele bir de bunu takva ile tamamlarsa yani oruçluyken oruçsuz günüyle eşit tutmayıp da gıybet etmez, dedikodu etmez, harama bakmaz, günahsız bir gün geçirirse oruçla birlikte tam bir oruç bedenen var ruhan tutarsa. E o zaman tabi ki sıradan Müslüman Ramazan'ını tutan, teravihini kılan meleklerden... Melekler diyorlar ki Ya Rabbi bize izin verir misin? Niçin? Teravih namazında saf tutanların arasına kaynamak istiyoruz diyorlar. Ve allah Teala meleklere teravih namazda özel izin veriyor. Teravih namazı hakkındaki hadis-i şerifi rivayet ediyor Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ömer Efendimiz bu teravih cemaatini tuttururken efendim başlattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç kere kıldı. O bunu tam bir bütün ayın boyuna uzatırken, imam tayin ederken neye dayandı? Bu hadise dayandı. Hz. Ali Efendimiz'den işitti bu hadiste. Hep birbirinden hadis alırlardı, hepsi aynı derste bulunamıyor ki sohbette. E onun için melekler diyorlar ki, ''Ya Rabbi ne olur, teravih namazı kılan Müslümanların arasına girmeye izin verir misin?'' Bütün saflara yayılıyorlar. Ama onlar biliyorsunuz bizim gibi metre, metraj kaplamadığından, cisim de olsalar, nurani varlıklardır. Safların arasına giriyorlar, bizim saflarımızın arasına yerleşiyorlar. Bizimle beraber kalıyorlar. E, e bizimki eftali olmasa niye onlar heves etsin bize gelme? Anladın mı? Şimdi melekler neden yaratıldı? Min nurin, nurdan yaratıldı. Şimdi melekler en önce yaratıldı. Cinlerden de önce yaratıldı. Nurdan. E nur nedir? E şimdi nur ışık gibidir desen o da olmaz. Nurani varlıklar, ruhani varlıklar. Ama... İstedikleri şekile girmeye güçleri yeter mi? Cık. Kendilerine göre, kendilerinden yetki alarak yetmez. Ama Allahu Teala meleklere eğer bir mele bir zikir öğretiyor, bunu da mesela akaitte yeni öğrendim ben. Mesela melekler istediği şekle girebilirler. Bu laf tehlikeli. Cinler kedi köpek şeklinde yılan şekline girerler istedikleri zaman. Bu laf tehlikeli. İstediği zaman istediği şekle giremez. Ancak Allahu Teala bir meleğe bizikir öğretmiştir, anahtar vermiştir. Demiştir ki buyurmuştur ki sen şu şekle gireceğin zaman şunu söyle. Onu o şekle sokan Allahu Teala'dır. Burada çok değişik bir ilim söyledim size şu an. O melek Dihiyetül Kelbi suretine giriyordu. Hazreti Cibril Sahabe-i Kiram'ın Arap'ın en güzeli denilen, en yakışıklısı denilen Dihiyetül Kelbi radıyallahu anh Şam-ı Şerif'te kabri şerifini ziyaret nasip oldu elhamdülillah. Hazreti Dihye'nin suretine geliyordu. Sahabe bile tanımıyorlardı. Ne diyorlardı? Dihye geldi, Dihye gitti, Dihye, gitti, Dihye geçti, Dihye önden gitti. Halbuki bütün alplerde o Cibril Aleyhisselam onun suretinde görünüyordu. Ama Hazreti Cibril her istediği zaman Bihyenin şekline girmeye kadir değildir. Ama Allah Teala ona bir zikir öğretmiştir. Şu zikri okuduğun zaman şu surette görünebilirsi. İşte o surete onu sokan kimdir yine? Allah Teala'dır. O kudreti ona taalluk ettiren Allah Teala'dır. Yoksa Allah Teala cinlere, meleklere istediğiniz şekle girin, istediğiniz zaman ben size yaratma yetkisi verdim. Haşa ve kella. İşte o şekle girmek, o surette görünmek bir kudret ister. Allah Teala kimseye sınırsız kuvvet ve kudret vermemiştir. Ama bazı şeyler öğretmiştir. O okunduğu zaman Allah Teala'nın ona o şekli yaratacağı kudreti taalluk etmiştir. Şunu da Söylüyor alimler. Allahu Teala efendim ben sana efendim sen her dilediğinde değil ben her dilediğimde senin de istemen kaydıyla efendim şu surette seni sokmayı taahhüt ettim. Çünkü melekler isyan etmediklerinden ne emrolunuyorsa onu yaptıklarında zaten o şekilde emir üzere giriyorlar. Ama melekler insan kılığına girer mi? Girer. Aynı insan suretinde burada Cebrah Aleyhisselam gelip gözükebilir mi? Gözükebilir. Çünkü ne buyuruyor? Sadaka isteyenleri sakın boş çevirmeyin. Çünkü belki de size gelenler ne insandır ne cindir. Yani Melaki-i Kiram bilmiyor musunuz? Bir hadis-i şerif var meşhur. Kele gittiler değil mi? He? Melekler kele gittiler, köre gittiler. Efendim insan suretinde he, meşhur, sahih. Hattariyah haliinde de var mı bilmiyorum. Çok sahih hadislerdir. En sahih hadislerden. İnsan suretine gittiler, imtihan ettiler. Bize de böyle bir imtihan gelebilir. Gelebilir. O eski ümmette vardı bizim ümmette olmayacak diye de bir şey kayıt yok, görmedim. Hocam melekler nurdan yaratıldı. Ha. Allah Teala'nın yarattığı özel bir nurdan yaratıldı. Bütün alemler kimin nurundan yaratıldı? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve yaradı. nurundan yaratıldı. Şimdi melekler diyorlar ki ya Rabbi sen kan dökecekleri mi yaratacaksın? Ne lüzum var? Biz seni tespih ediyoruz. Mevla biliyor, bilmediklerinizi biliyorum. Yani ne demek? Ey meleklerim siz bile kimin nurundan yaratıldığınızı bilmiyorsunuz. Nereden yaratıldınız? Siz Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden gelecek son nebi zişan olan Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. İlk yaratılan ruh O'nun ruhudur, ilk yaratılan nur O'nun nurudur. Siz de O'nun nurundan yaratılmışsınız. Yaratıldığınız ham maddeden bile haberiniz yok. Diyorsunuz ki Adem'i niye yaratacaksın? Ben Adem'in bedenini yaratmadan Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nurunu yarattı. Evvelü mâ Allah'ın nuri. Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur. Hadisini burada ara. Evvelma halak Allah ruhu. Allah'ın ilk yarattığı benim ruhumdur. Şimdi sordular ya Resulallah, sana nübüvvet ne zaman vacip oldu? Tirmizi hadisinde geçer bu. Ne buyurduğu? Meta vacibetle kebruve ve Adem beyne'l-may ve't-tin. Küntu nebiyen. Ben peygamber olmuştum ve Adem beyne'l-may Adem hala su ile çamur alasında hamuru yoğruluyordu. Ben o zaman peygamber olmuştum diyar. Onun için bedeninin, cesedi şerifinin, bedeni şerifinin yaratılmasında Adem Aleyhisselam onun babası gözüküyorsa da ruhlar aleminde babalık Muhammed Mustafa'ya aittir sallallahu aleyhi ve sellem. Adem Aleyhisselam'ın da diğer Enbiyan'da, bütün meleklerinde, cinlerinde, feleklerinde, bütün mahlukatın ruhani noktada babası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Çünkü ilk yaratılan Nur onun nurudur. Şimdi onlar neye itiraz ettiklerini bile bilmiyorlar. Halbuki yaratılış gayeleri ve yaratılışları o Adem Aleyhisselam'ın zürriyetten gelecek son nebinin nurundan, ham maddelerini Mevla yapmıştı. Ama burada şu mana çıkmıyor. ''Ben Allah'ın nurundan yaratıldım.'' diyor hadis. Efendi Hazreti çok okurdu. ''Hulüktu min nur illâ vel mü'minûnü min nur.'' ''Ben Allah'ın nurundan yaratıldım, mü'minler de benim nurumdandır.'' Kafirler benim nurumdan değildir.'' buyuruyor. O nur, işte uzun bir hadis-i şerif var. Buna hadis-i câbir denir, Abdurrazzak Musannef'inde zikrediyor. Bu hadis-i şerif bütün kitaplarda, mevâbile dünyada geçiyor. Uzun bir hadis-i şerif. Benim de, e, efendim, mu'cez hayat... Mevlid-i Şerif'i şerh eden Mucez Hayat kalın kitabımda bu hadis i Şerif ile yazılmıştır kaynaklarıyla ve bütün maddelerle yazılmıştır. İlk yaratılan nur onu dörde böldü, onu dörde böldü, on dörde böldü. İşte gökler yerler bir, bir parçadan, işte efendim, meleklerin ruhları bir parçadan, efendim e, e, e, peygamberlerin ruhları bir parçadan, nebilerin ruhları, rasuller ayrı, nebiiler ayrı, salihler ayrı, veliler ayrı. Bunlar hep dört, dört, dört, dört böyle bölündü. Ama orada kafirler sahiplenilmiyor nursuz oldukları için. Ama müminlerin sonuna kadar işte ehlibeytinin ve sahabesi hepsi o nurdan böyle parça parça parça ilk yaratılan nur külli ruhtur, külli nurdur. Ama o ben Allah'ın nurundan yaradım. Haşa! Allahu Teala kadimdir. Ezelidir. Evveli yoktur. Başı başlangıcı yoktur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonradan yaratılmıştır. İlk yaratılan odur ama yine de sonradan yaratılmıştır. Ezeli değildir, kadim değildir. Hadistir ve mahluktur. Onun için Allah'ın nurundan haşa Allah'tan parça ayrıldı haşa ondan yaratıldı gibi zannedersen Hristiyanların kutsal baba ol kutsal ruhunun felsefesine, safsatasına, şirkine düşersin. Onun için Allah'ın nurundan ne demek? Allahu Teala beni yaratmak istediği zaman Kûni Muhammed diye Muhammed oldu diye sallallahu aleyhi ve sellem Fahyetti hitap etti. Yoktan Adem'den hiçbir şey yokken benim nurumu özel kendi hitabıyla halk etti Geri kalan benim nurumdan parçalar oldu. Ama benim ilk yaratıldığım nur hiçbir nurun parçası değil. Bir bütün halinde ve ilk olarak yaratılan nur. Farkı bu. Şimdi bu hadiş-i şerifte de diyor ki diğer bir hadiş-i şerifte "Halakallahu'l melekete min nur. Allah melekleri nurdan yarattı." Ama "min nuril izzet" diyor. İzzet nurundan yarattı. Yine burada yanlış anlayan bazıları ne diyemez? Onlar Allah'ın nurundan parçalar ayrıldı. Haşa ondan yarattı. İzzet'in nurundan. Bu şu demektir. Allahü Teala melekleri de yaratırken onlara da özellik verdi. Özel nurundan halk etti. Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nurundandır ama diğer insanlar gibi, sıradan insanların yaratıldığı gibi değil onlara özel tecelli etti. Onların yaratılışına özel tecelli özel tealluk etti. İlgilendi diyelim daha Türkçesi. Yani ehemmiyet verdi, değer verdi, şeref verdi. Yoksa Allah'ın izzet nurundan parça koptu haşa. allah Teala cüzlerden mürekkep değildir haşa. Parçalardan birleşmiş değildir haşa. Onun için o cüzlerden, parçalardan derlenmek, toparlanmak mahlukata yaratılanlara mahsustur. En küçük yaratığı bile kaç parçaya bölersin? En küçük yaratığı bile kaç parçaya bölersin? Atom dedikleri işte parçalanamayan cüz dediler, onu bile parçaladılar şimdi. Dolayısıyla ama allah Teala'da da cüz'iyet, külliyet, bütünlük, parçalık, terkip, teşekkül, eczadan müteşekkül, haşa ve kella. böyle bir şeye inanan kafir olur. Onun için Resulullah Allah'ımızın nurundan yaratılmış, tamam. Melekler özel nurum, tamam. Ama bu nurların hiçbiri Allah'ımızın nurunun cüz'ü değildir, haşa. Ancak bu nurları Mevla, Habibimin nuru ol, Habibimin ruhu ol buyurduğu zaman onur özel yaratılmıştır. O ruh özel yaratılmıştır. İsa Aleyhisselam'ın da bir ismi nedir? Ruhullah'tır, Allah'ın ruhu. Kur'an'da da geçiyor, Kur'an'da da geçiyor. İsa Aleyhisselam Allah'ın ruhu ne demek, haşa. Allah Teala onu yaratırken ne yapmamış? Diğer insanları ana babadan, Adem Aleyhisselam'ı topraktan, diğer bütün insanlar ana babadan, bir tek İsa Aleyhisselam'ı babasız, sebepleri devreden çıkartmış, normalde babasız çocuk olmuyor çünkü sebepleri öyle bağlamış ama orada o sebepler kaidesini bozmuş. Kün fekün, ol buyurmuş, olmuş. Efendi baba suyuna, sülpten gelen suya ihtiyaç kalmamış. Onun için bu benim, herkese ruh verdim ama buna özel ruh verdim. Bu bana nispetle, benim kudretimin eseri olan mucize niteliğinde bir ruhtur diyor. Ama bunu anlamayan Hristiyanlar ne yaptılar? Tevrat'ın, İncil'in ayetlerini anlamayınca, tefsirini yapamayınca Allah buna ruhumdur diyor, o zaman Allah'ın parçasıdır dediler aşağı. Biz de aynı sakatlıklara düşmememiz için biz size eli sünnet itikadını anlatıyoruz. Eğer bu ilimler olmasa Allah'ın uğrundan deyince yavaş yavaş insanlar Efendimiz Allah'tan bir parça gibi aşağı başlarlar. Melekler Allah'tan parça gibi anlamaya başlarlar. Çünkü ilim lazım. Şeh lazım. İzah lazım. Dümdüz gidebilirim ben de. Ama gittiğimiz zaman bu tehlikeleri göz ardı etmeyelim. Yarın bugün bir Hristiyan da bak sizin peygamber içinde Allah'ın nurundan yaratılmış diyor. Sen niye Allah'ın e, efendim parçası olduğuna isazen inanmıyorsun. Ona da öyle diyorsunuz der. E senin bu ilmin olmazsa ona cevap veremezsin. Onun için burada Allah'ımızın özel yarattığı yaratan var bir de yaratılan var. Yaratandan bir parçalık cüz'iyet söz konusu değil. Peki niye ona Allah'ın nurundan demiş? Ona Allah'ın özel ruhu demiş? Orada ne var? allah Teala vasıtasız Bizim yaratılışımıza da ruh üflemiş, Mevla bize ruh vermiş, canlanmışız ama vasıtalı. Hep meleklerle iş yapmış. Baştan ana babayı devreye sokmuş. Ondan sonra ananın rahmine melekleri soktuğunu sahih hadiste beyan ediyor. O melekler gelmişler, sana ruh, ruh vermişler Allah'ın emriyle. Bizlerde vasıtalar girmiş, sebepler girmiş. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nuru yaratılırken, ruhu yaratılırken vasıtasız özel kün emriyle tecelli etmiş. İsa Aleyhisselam'da özel ruh ihsan etmiş, vasıtasız. Buna böyle anlamak lazım. Ve katil can, cinler nereden yaratıldı? Min cin minnar, ateşin dumansız yerinden. Yani ateş böyle yeni tutarken, tü, tüterken dumanlar çok oluyor falan, ondan değil. Ne zaman böyle tam ateş yanar, yanar, yanar, ondan sonra böyle sırf alev, dumansız bir halis alev var ya, allah Teala cinleri de oradan yaratmış. Onun için uçuyorlar, kaçıyorlar, havalanıyorlar, görünmüyorlar. Allah Allah. Nasıl bir şeydi bu cinler alemiyle ilgili de özel dersler yapmak lazım. Aynı bizim gibi çafiri var, müslümanı var, hocası var, imamı var, müftüsü var. Aynı bizim gibi zındık akademisyenleri var. Aynı diyorum ya, inanmıyorsunuz ya. Aynı var diyorum sana. Ne var? Aynısı var. Haç'a gelenleri var, umreye gidenleri var. Ya. Ne şekiller varsa var. Evlenenler, boşananlar, ayrılanlar. Bazı insanlarla da temas kuranlar var. Tabii. Bunların hepsi Mevla'nın yarattığı mahlukat cinsinden. Cinler de o 8 milyon dediğinden bir tür ama zannetmiyorum bunlar cinleri o türe sokmamışlardır. Çünkü kafaları basmamıştır yani. Görmüyor ya. 8 milyon 300 bin bulduk bugüne kadar diyor. Merak ettim şimdi aklıma şu anda geldi. Ben bunları soracağım. Cinleri diye bir tür koydunuz mu? Sen cinleri tür olarak saymıyorsun ama cinler sana neler sayıyor? Sen haberin var mı kafandan aşağı? Haber yok. Melekleri bile belki de tür diye saymadılar. Niye? Görmüyorlar ki. Bunlar ancak gördükleri türleri zor sayıyorlar. Daha görmedikleri 18 bin alem var. Bu 18 bin alemde bunca mahlukat var. Şimdi bunlardan hiçbir haberi olmayan adam neyi saymaya kalkmış? İşte biz dünyada gördüklerimizi saymaya kalktık derse belki bir mantığı olur. Yoksa Allah'ın bütün yaratıklarını sayıyoruz deriz. Zaten diyor ki, onu sunum yapan profesör denen adam, sunumunu yapan ne diyor biliyor musun? Bunu diyor ister yaratılmış say, ister kendi kendine gelişmiş say. İster tabiat say, ister tanrı say. Ne sayarsan say, biz diyor sayı sayıyoruz diyor. Türleri sayıyoruz. Diyor. Adamda iman yok ya. Zaten ister Allah de, ister tabiat de diyen adam mü Müslüman olabilir mi? Haşa kelam. Ve adam, Adem de yaratıldı. Nereden yaratıldı? Mim mavsu felekum. Size anlatılanlardan. Size ne anlatıldı diyor Kur'an'da. Hadisleri böyle buyuruyor. Adem nereden yarattı? Kur'an'da anlatılandan. Kur'an'da anlatılan ne? Kuru, kara, kokmuş çamurdan. Topraktan. Bütün dünyadaki topraklardan toprak alınmış. O topraklar Adem Aleyhisselam'ın ham maddesini oluşturmuş. Niye insanoğlu rengarenk? Esmer'in bile kaç çeşidi var? Zencinin bile kaç çeşidi var? Siyahın bile kaç çeşidi var ondan sonra? Bütün bunlar nereden geliyor? Adem Aleyhisselam'ın genetiğinden geliyor. Şimdi bu kadar renk nereden çıktı? Şu Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı toprakta siyah da vardı, beyaz da vardı, kil, kirlisi de vardı, efendim ee, kahverengisi de vardı, toprakları görmüyor musunuz? Değişik değişik renkleri var. O bütün renkler ham maddede var. Onun için ondan yaratıldı allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Dedi ki, git topraktan her parçasından biraz al. Adem Aleyhisselam yaratmadan evvel. Cebrail Aleyhisselam geldi, topraklardan alacak. Toprak dedi ki, sen ne yapıyorsun? Senden parça alacağım. Dedi, ne yapacaksın? allah Teala bundan bir mahluk yaratacak. Nauzübillah, Allah'a sığınırım dedi. Bundan Allah bir mahluk yaratacak da, o mahlukta sonra cehenneme giderse, Cehennemi biliyor toprak, cehennem var. Cehennem daha ne zaman yaratılmış? Mehmet okuyana sorarsan daha yaratılmamış. Bir haberi yok. Cehennem çoktan yaratılmış. Toprak diyor ki, Adem Aşkım yaratılmadan sen benden parça alırsan da o parçadan yaratılandan parçalarım benim de. Hepimiz de toprak su, hava, toprak ateşten yaratılmışız değil mi? Peki o benim parçalarım da cehenneme giderse sonra Allah sığınırım bir parçamın cehenneme gitmesinden ne olur bana sen, senden Allah'a sığındım dokunma bana. Cebrail Aleyhisselam hiç şey alamadan döndü. Allah Teala Mikail Aleyhisselam'ı yolladı. Aynı durum. İsrafil Aleyhisselam'dır. Aynı durum. Ne yaptınız? Ya Rabbi alamadık. Niye alamadınız? Toprak sana sana sığındı bizden almamızdan. Sana sığındı bir sana sığınana dokunamayız. Peki. Azrail Aleyhisselam'a dedi ki git sen bir dene bakalım. Azrail Aleyhisselam geldi. Toprak aynı söylüyor. Diyor ki benden bir şey alıp da parçamı cehenneme gitmesin senden Allah'a sığınırım almandan. Azrail Aleyhisselam dedi ki ben de Allah'a sığınırım Allah'ın emrini kırmaktan dedi söktü aldı. Götürdüm Evlat-ı ne yaptın aldım ya neresine her tarafından aldım dedi. Tamam ey Azrail bunların canını almayı da sana teslim ettim. Çünkü neden Cebrail Aleyhisselam'ı göndereceğim adam bir avuzu çekecek. Cebrail Aleyhisselam alamayacak canını, adam daha yaşayacak. Mikail Aleyhisselam diyecek, ya Allah'a sığındı adam, dokunmayalım bu adama, diyecek. Ama Azrail Aleyhisselam geliyor abi, adam istediği kadar havuzu çeksin, <gülüyor> Azrail Aleyhisselam çekiyor, <gülüyor> alıyor yani. Elinde götürüyor. Ya, bu durum bu. Bu işler, hepsi tefsir, hadis hepsinde yazıyor. Sen ne biliyorsun da ne konuşuyorsun? Ondan sonra, e, bu renkler ondan çıktı. huylar ondan çıktı. Mesela öyle insan var sinirli, öyle insan var yumuşak. Neden? Toprak, öyle toprak var, taş gibi, öyle toprak var, efendim kül gibi. Bütün o huylar, tıynetler, tıynet diyorsun. Bak mesela bir adamdan bahsediyorsun, ne diyorsunuz orada? Türkçe de bilmiyorum eski lisandan kullansanız. Tıyneti bozuk, tıynet diyorsunuz. Tıynet ne demek? Çamur demek. Arapçada tın çamur, tıynet çamur. Siz şimdi mesela konuşuyorsunuz, ki bu herifin tıyneti bozuk diyorsun tıynet çamuru bozuk. Çamur hangi çamur? Adem Aleyhisselam yaratırken ki alındığı madde. Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelenden, katil de geldi, cani de geldi, peygamber de geldi, zındık da geldi. Her sınıf insan geldi. O nereden? Alındığı toprağın genetiğinden. Anladın mı? Melekler böyle yaratılmışlar. Şimdi, Biraz şev dağıtıyorum hemen bitirelim. Nazım abimizle helallik isteyeceğiz. Nazım abimize dua edeceğiz. O da büyüğümüz e, geldi elhamdülillah kaç saattir oturuyor, dinliyor. Efendim o olmasaydı sizi biraz daha yorardım da şimdi onu da hatırı için biraz az bırakalım size. An İbn Amr'in radıyallahu teala. Hı? İbn Ömer e, diye söylüyor ama hatadır diyor. Tasih İbn Amr Abdullah İbni Amr Halakallah Azze ve Celle Melâkete min nur Allah Azze ve melekleri nurdan yarattı. Ve yenfuku fî zâlike Şimdi Allahü Teala o nura daima ne yapıyor? Nefk ediyor. Nefk ediyor ne demek? Şimdi nef Türkçesi üflemek demek. Suran üflenmesi, nefk edilmesi demek. Allahu Teala bizim gibi böyle Üfler mi? Haşa. Burada ne demek istiyor? Tecelli ediyor. Yani kudretini tealluk ettiriyor. Kudret sıfatını tealluk ettiriyor. Onura. Onur ham madde. O ham madde devamlı var mı? Var. Şu anda o ham maddeden katır trilyon melek bir anda yaratabilir mi? Yaratabilir. İlk ham maddeyi yarattı sonra ona nefk ediyor. Nefk ediyor ne demek? Mesela biz size ruh üfledik diyor Kur'an'da ona ruhumuzdan üfledik diyor o üflemenin manası ne allah Teala böyle yapacak haşa ve kella şekil veren kafir olur buradaki mana yaratmayı kudretini halk sıfatını kudret sıfatını taalluk ettirmesi şekilsiz harfsiz safsiz. kün derken allah Teala bizim gibi kün demiyor anladın mı Elekara Karadeniz'in zevten çün diyor adam allah Teala kaftan nundan münezzeh Harften, saften, münezzeh. Mevla kâf, nun. Ne kâfı nunu sen kafından nun arasına kadar Allah alemleri yakar ya. O kadar vakit mi geçer ya? O bize yaratma sıfatının, teallukunun süratinden kinaye ne kadar çabuk olduğunu anlatmak için künü telaffuz bize Kur'an'da lafzını zikrediyor. Yoksa kendisi lafız bizim gibi harf ses kullanmaz. Celleşan Celle, iradesinin tealluku. Bak ne diyor innema emruhu da var emruna da var. şey şeyen bir şeyi murad ettiği zaman diyor. Bak irade murad ettiği zaman onun işi nedir? En yekule ona demektir. Ona dediğin o yok ki. Sen var laf anlatamıyorsun. O yok alaf anlatıyor. O da yok ki. Ama onu yapmak istiyor, yaratmak istiyorsa vücut arsasına, varlık sahasına çıkartmak istiyorsa Kün, ol buyuruyor, var ol demektir, var ol. Var ol derken kafnun yok, murat ettiği anda feyekûn, hemen veriyor, bitiyor. Anladın mı? Burada çok Allah'ımızı tanımak için ayet hadis dinlememiz lazım. Allah'a inandım, bir şey sorsan hiçbir şeyden haberimiz yok. Nasıl Allah'a iman edeceğiz? İlimsiz iman olur mu kardeşim? Onun için Allah Teala melekleri yarattığı o nur, özel nura, ne yapıyor? Bu nur da nereden ayrılmış yine? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaratılan nurunun taksimatından bir cüz. Ama bu nura özel ihtimam gösteriyor meleklerin nuru. Yaratıldığı nura. Yine oradan parça. Kendinden parça yok haşa. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunu parçalamış. Bütün müminleri, salihleri o nurdan ayırmış. Bu nura ne yapıyor? Nefk ediyor. Yani iradesini teallük ettiriyor. Tüm yakul. Ondan sonra buyuruyor. Şimdi mevla. Melek yaratmak istiyor. Bursa'da bir olay olacak. Mevla melek gönderecek. Gönderiyor mu? Şimdi bir ilim meclisi kuruldu. Bukhari Müslüm hadisi. Melekler toplansın. Göğe kadar saracaklar. E melek lazım. Hadis sahih. Göğe kadar çevirin diyor. <gülüyor> Bukhari Müslüm hadisi. Kanatlarını gererler diyor. İlim meclisini birinci kat semaya kadar. Birinci kat semaya kadar ne kadar lazım? Kanatlarıyla çevirirler diyor. Melek lazım. Orada bir olay var. birisi bir zikir var, mesela şimdi öyle zikirler, dualar var ki, hadis-i şerifler var, mesela Levenzelna. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Kim Levenzelna'yı sabah akşam okursa, 70 bin melek o Levenzelna'nın görevlisidir, okuyana 70 bin melek muhafaza için görevlendirilir diyor. Bu hadis sahi mi? Sahi. Tirmizi'de her yerde var. Peki şimdi, Bursa'da kaç kişi Levenzelna okudu bu akşam? Bin kişi okumuş mudur? Bilmem. Tabii bu kadar da Müslüman cemaat da var, rapten suyuzdan yapmayayım, o diyeyim sana. On bin kişi okumuş, yirmi bin kişi okumuş. Yirmi bin, otuz bin ile yani bini çarp, bunlara özel melek gönderiliyor bu gece. Sabah okursa yine gönderilecek ayrı melekler. sabah okumazsa bir şey yok. Peki, Bursa nüfusu kaç? Bunlardan çocukları çık, akıl bali olmuşları kat. Kaç milyon şimdi Bursa? He? 3 milyon mu? He tamam, bunu deki ki bir milyon, bir buçuk milyonu, akıl, balik. Bunların hepsi levenzenna okusa, bak şimdi 20 bin, otuz binde takılıyoruz. Bilmiyorum, Allah bilir ama şimdi bunların bir buçuk milyonun hepsi levenzenna okuyabilir miydi? Okuma hakkı var mı yani? Tabii namazını kılıyorsa namazını kılmayanın levenzennası mı olur? Namazını kıldı, levenzennasını okudu. Bir buçuk milyon mükellef Bursa'da insan var. Bu 20.000-30.000'e, bin, 70.000'le çarptık. O zaman 70.000'le kaçı çarpacağız? Her okuyana 70.000 var hadis. Bu melekler hangi depodan gelecek acaba? abi? He? Nereden şey yapacağız, takviye kuvvet isteyeceğiz? Ya bugün hiç hesapta olmayan bir iş oldu. Ne oldu? Ya burada her gün 30.000 kişi okuyordu. Bu gece bir buçuk milyon levenzen ne okudu ya? Ne olacak? Melek yetmiyor. Allah da söz vermiş, Habibiyle vahyetmiş, Habibi de bize tebliğ etmiş, Tirmizi hadisinde yetmiş bin melek. Allah Allah! Hiç tahmin etmezdik, bu gece herkesin ne benzerine okuyacağı tuttu arkadaş. Nereden bulacağız bu kadar nüfus? Ne ki? Yani ben, ben çok mantıklı bir şeyler anlatıyorum, herhalde anlıyorsunuz. E bu hadislerin hepsi sahih hadis. Hiç böyle yandan belden dolanmıyorum. Durumu anlatıyorum size. Melek lazım oldu. Değil mi? Melek lazım oldu. Bir adama yetmiş bin ya. Sen yetmiş bin emniyet mensubu yoktur Bursa'da. Kim kimi koruyacak? Yani bilmiyorum var mıdır da yetmiş bin ne demek ya? Kaş vilade bedel? Sümme <gülüyor> yekul. O nur var ya hammadde. Allah'ın yaratı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurunda, meleklere ayrılan taksimattaki nur. O nura buyuruyor. Allah Allah. Liyeküm <gülüyor> mingum. Elfu elfâni Bazı de elfu elfin elfu elfani Yani buyurur. Sizden Bir milyon olsun Var olsun diyor Tak bir milyon melek Sizden 2 milyon var olsun diyor İki milyon var oluyor o bizim gibi böyle iki üç kelime haşa Allah harf sesten münezzeh Kün Peki. Kaç milyon melek lazım Bursa'daki leven zennâ okuyanlara mesela bu sırf Leven Zenna okuyana. Daha dünya kadar hadis-i şerif var ki şu duayı okuyana bu kadar müvekkel melek, şu duayı okuyana bu kadar müvekkel melek. Bütün Kur'an'ın surelerinde şu kadar müvekkel meleği var. Onlar hep sana gelecekler, dua edecekler, istiğfar edecekler vesaire vesaire. Ne olacak? Mevla o ham madde olan nuruna yarattığı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilk nurdan, oradan taksimattan meleklere ayrılan parçaya ne diyor? Bir milyon olsun var olsun. 2 milyon var olsun. 3 milyon var olsun. Fe inne min el melekler içinde kalkan öyle mahlukat yaratılmış melekler var ki esgara <gülüyor> mine sivri sinekten daha küçüktürler diyor. Meleklerin içinde ne? öyle mahlukat var ki sivri sinekten daha küçüktürler. E şimdi cisim mi? Ha, cisim olduğunu yine anla sinek cisim mi? Sivrisinekten daha küçük cisimler de var mı? Var. Gözle fark edilmeyecek kadar bile cisimler var. Dolayısıyla meleklerin hepsi öyle değil. Mesela Cebrail Aleyhisselam'ın 600 kanadı var. Asıl yaratılışı 600 kanat. Onların hepsi hadislerde zikredilecek. Bir kanadını açsa doğuyu geçer, bir kanadını açsa batı aşar. O iki kanadı sadece Kadir Gecesi'nde açar. Cebrail Aleyhisselam ama istedi mi de sinek kadar küçülebiliyor mu Allah Teala'nın? muradıyla tabi, izniyle Allah Teala ona o yetkiyi verince sinek kadar da küçülebiliyor kuş kadar küçülebiliyor, serçe kadar olabiliyor. gibi hadis-i şerifte İsrafil aleyhisselam geldiğinde Hz. Cibril'in serçe kadar küçüldüğü de rivayet ediliyor o sahih hadiste. Dolayısıyla meleklerde onurdan yaratılmış cisimdirler ama yaratılışlarında kanatları var mı? Kanatları olduğu Kur'an'da var mı? Büleyecine hatim, es ikişer üçer dördler kanatları. Var. E kanadı olan cisim olmadan kanadı olur mu? Cisim olmayan bir şeyin kanadı nasıl olur? Demek ki kanatları da var. E asıl yaratılışları kanatları, cevherli, mücevherli, zebercetli, yakutlu. Hep böyle çok acayip güzeller, güzeli e, mahlukat, şerefli kıymetli mahlukat. On ama sinekten daha küçükleri de var. Veleyse şeyün ekfara minel mele bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bezzar'da var bu hadis şerif. Bezzar, büyük Bu Ebuşşeyh'te var, i̇bn Mende'de var kaynakları. İmam Suyuti zaten elimdeki kaynak, İmam Suyuti'nin kaynağıdır. Allahu Teala'nın yarattığı mahlukat içerisinde, işte böcekler, karıncalar, şu balıklar, yani çok mahlukat var. Sayısı, fertleri, türleri demiyoruz. Türleri de olabilir. Ama fertleri bakımından, fertleri bakımından, meleklerden daha çok hiçbir mahluk yoktur. Diyor. Alemlerde ve Allah'ın yarattığı cümle mahlukat içerisinde sayısı tamam mı? Fert sayısı meleklerden fazla olan hiçbir mahluk cins, tür, nevi yoktur diyor. Onun için en fazla Allah'ımızın yarattığı neymiş? Melake-i Kiram Hazaratı'ymış inşallah önümüzdeki derslerde ee, bu usta daha ziyade had-i inşallah dinleyeceksiniz. Allah'ım tebareke ve teala, fırsat bulmayı nasip eylesin. Gelebilmeyi nasip eylesin. Yedi ne dedin? Aralık mı dedin? Yedi Aralık inşallah. Bugün biraz önemli bir meselem vardı. Ben size sekiz dedim. Sekizde bekletmem. Allah'ın iznine sekizde sohbet başlar. Bugünkü mesele biraz umumiydi. Ümmet meselesiydi. Mühim bir toplantıydı. Hakikaten çok mühim olmasa ben size biliyorsunuz Asla tekallüf etmem inşallah biiznillah dualarınız berekatıyla sekizdenin sekizde gelirim inşallah. Yedi Aralık'ta Allah'ın buluşmayı bizlere nasip eylesin. Arkadaşlar kısaca dua yapacağız. Kısa kısa kısa kısa. Sessiz olalım inşallah. Urrahman. Lale Gül dergisi size getirildi, arz edildi. Lale Gül dergisinin çok tabii içinde ilimler var ama bu dergide özellikle... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ölmeden mutlaka rüyada görmek için Abdülkadir Geyla Hazretleri'nin, diğer alimlerimizin, İmam Gazali, İmam Ebu Talib Mekke'nin yazdığı bir hadis-i şerif, Hızır aleyhi ve öğrettiği bir namaz <gülüyor> ve dua sizlere yazdık. İnşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görürsek, rüyamızda kesin hadis-i şerif var, ölmeden uyanıkken de göreceğiz inşallah. Ölmeden uyanıkken evliya olamasak da, keşfimiz açılmasa da, Tam ölmeden, son nefeste şeytan imanımızı çalacağı vakitte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ederek iblisi kovacak inşallah. Ve imanımızın bağışlanmasına şefaat buyuracak inşallah. Onun için bu namaz çok önemli. Mevlid ayındayız. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakınlaşmak için bu namazı kılalım ve ölmeden kainatın efendisini görelim inşallah. Sayfa 72'de başlıyor. Akşamla yatsı arası bu namaz kılınıyor. Abdestinizi sağlam alın, düzgün alın. Çok bir şey yiyip içmeyin ki akşamdan yatsıya kadar nafile namaza devam edeceksiniz. Yatsıdan sonra eve gideceksiniz. Evde de bir namaz var. Onda kılacaksınız. Dualarınızı yapacaksınız. İkindiden sonra akşamdan evvel yemeğinizi, suyunuzu, ihtiyaç molalarınızı verin. O gece inşallah Rahman efendim zikir üzere, salavat üzere bitirden sonra Uyuyacaksınız. Bunu bir gece bile bir insan yapsa, gökten inen, Allah'ın ilk yarattığı, gökleri yarattığı günden başlayıp, sura üfürüleceği kıyamet gününe kadar, gökten inen her damla kadar sevap yazılacak. Her happe kadar, yerden biten, yere düşen tohum kadar, günahları mahvedilecek. Öncekilerden, sonrakilerden bu namazı kılmış, amel etmiş. Bütün müminin-i müminatın da aynı, sen yapınca onların da sevapları artacak, günah alınacak. O yapınca senin de. Neden? Bir gece bile bu namazı kılınca bu manevi ticaret şirketinde hissedar olacaksın. Onun için. Bu mutlaka Rabbi'ül evvel ayında Allah'ım bu ay çıkmadan Habibini sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görebilmeyi cümlemize müyesser eylesin. Sahne 72'den Lale Gül sizlerin hizmetinizde bu dergiden istifade edersiniz. Rahman. Daha sonra efendim kardeşim Serkan Emin isimli kardeşimiz vefat etmiş. Daha cemaatimizden geçrilen ruhlar için var ise buraya isimleri yazılan yazılar benim hepsine için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedur Fi kulli lamhadi ve nefsin adad ma şa'ehu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Ya Rabbi vefat etmiş olan cümle cemaatlerimizin ve hasaten cemaatlerimizden Serkan Emin Efendi o için hediyeledik, vasıl eyle ruhaniyetlerini haberdar eyle, Ya Rabbel Alemin. Bir kardeşimiz diyor, dört büyük melekten hangisi en son vefat edecek? Bunu şimdi hemen söylemiyorum. Derslere devam ederken o hadis zaten önümüzde gelecek inşallah. E sen daha önce vefat edeceksin ama soran olarak. Ben de daha önce vefat edeceğim o kesin. Kendi derdimize düşsek daha iyi ama ilim olarak bunları size anlatacağım inşallah. Bu dersler devam ederken meleklerin ölümleri bahsine de geleceğiz inşallah. Urahman. Sakal duası isteyenler de var. Buyurun. Amin. Subhanallahi ve bihamdihi ve la rabbil alamin. Sallallahu taala ala seyyidil murselin Muhammed ve Ya ya ya ya alim ya hakim. La ilaha illa teala naabdu illa ya kafafunna <Sessizlik> waafunna teqabl minna inku Allah Muhammedan sallallahu aleyhi <Sessizlik> wasallam. Ma hu ahlullah merzuan na shuuxana. Khaira al jaza. Allah ma'uzel islamaba al muslimin wa dilla al shirkaba Allah ma'qahir al kafarataba al ve al mulhidin. Allah <Gülüyor> Allah'ım <Sessizlik> ekdirle namlı ihvanı fi'd din ve ec'alna ala sırat'il mustakîm. Ya rahman'ir rahimin ya rahman'ir rahim. Ya rahman'ir rahim ya. Rahim, ya Habibin sallallahu aleyhi ve sünnet-i ihya niyetiyle sakal şerifini azad eden, ustura'ya vurmaktan, tıraş etmekten vazgeçip tevbe edip bu haramı işlemeyeceğine söz veren kardeşlerimiz kimler ise sen onları biliyorsun. sünnet seniyelerini müteemmem ve mübarek eyle. 4000 e aşkın sünnet-i Mustafa'yı Onları da bizlerde muvaffak eyle. Şu anda manisi olup bu sünnet ihyadameyenlerin de manilerini izale ile onların da bir an evvel bırakabilmelerini nasip eyle. Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin men terke sünnetiyle mensel şefaati sünnetlerimi yolumu terk eden şefaatine nail olamaz. Tehdidinden cümlemizi azade ile Sen fazl-ı kereminden ya Rabb men ahya's-sünneti ba'de memati fe kana Benim sünnetimi benim vefatımdan sonra ihya edenler, canlandıranlar Beni canlandırmış gibi derler müjdesine naileyle. Men temessuke bi sünneti inde fesad ü ümmet fele Ümmetimin bozulduğu zamanda sünnetime sımsıkı sarılanlara, el sünnet itikadına ve benim sünnetlerime yapışanlara yüz şehit sevabı vardır müjdesine. Bu kardeşlerimizi de bundan evvel bu sünneti ihya de ya Rabbi bu müjdelere dahil olmayı nasip ve müessir eyle. Zahiy olmaktan muhafaza eyle. Amin diyenlerin her gamdan azad eyle. Ya Rabbi ya Rabbi buradan dağılmadan cümlemizi mağfurin cümlesine ilhak ile meleklerinin istiğfarına cümlemizi mazhar ile melâike-i kiram hazaratın dualarına ehil eyle mazhar ile buradan çıkmadan ku'mû mağfuralekum aff olarak kalkırız. Katbedd el seyyiat, sildim, sevaplara çevirdim. Ne kadar günahla geldiniz, o kadar sevapla döndünüz. Buyurduğun müjdelerine bizleri de bu cemaatten çıkmadan evvel na ileyle Boyunlarımızı şu saatte cehennemden azade eyle. Beraatlerimizi bu mübarek mevlüdanda ihsan eyle. Amin diyenlerin nar caminden azade eyle. Amin amin. Amin be Sallallahu Teala ala, ala, mevlana, ala, ala sahibine, selleme, teslimen alemin, La nebi, sallallahu Teala ve ve جماعة الحاضرين وإلى أروح دفنوا في هذه البلدة المحروسة من العلماء والأولياء والسلاطين والصالحين الفاتحة